Modern sabahlar, Bo modern sabahlar, modern sabahlar. Bugün mükemmel bir gün olacak. I'm Jack İyi kalbi sallar hepinize günaydın. 25 Haziran 2015 Perşembe sabahına moder sabahlar radyonuzda ve saat 7'de radyonuzda. Zamanında gelecektiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş günaydın. bulduk. Günaydın. Good morning. İki dilde günaydın diyerek, selamlayarak başlayalım. Ben bugün. bütün dil, dillerde dinleyicilerimizi e, selamlamak <gülüyor> istiyorum. Banda bulyo <gülüyor> diye. Hiç onlara girmeyeceğiz bugün. Ee, Valla hepsine girecek vaktimiz de var Var mı ya? İyi, e, rahatız o zaman ya. Bugün serbest yayınçılığın en güzel örneğini sergiliyiz herhalde. Çünkü radyo tüyle özdeşleştirdiğimiz şarkıları falan bol bol çaldık. Çaldık. Ha bugün serbestiz o zaman. Bugün, bugün de... serbestiz. Anılar, hikayeler ve güleş turnuvası. Tabii dinleyicilerimizi ne kadar çok sevdiğimizi bu anda anlamış oluyorlar herhalde. Çünkü stüdyoya ilk gelen dinleyicisini en çok sevendir. Ve bugün bir tesadüf 15.481 yılda bir gerçekleşen hadise. Üçümüz de aynı anda geldik stüdyoya. Ve Fahir bunu 14.000 yıldır çalışıyor. Kaç yılda bir olabilir diye sevgili dinleyiciler. Bu arada, Tekrar good morning. Şunu da söyleyelim biz vaktinde geldik ama son programımız diye. Ben modern sabahları çok seviyorum son programı da dinleyeceğim diye saat farkı yüzünden işte yaşadıkları ülkelerde saat 4'te 5'te kalkan insanlar var programı internetten canlı dinleyeceğim diye bizim yaptığımız onun yanında neki. Na krey. Mesela. Peki ne kadar duygusalsın. Sonra bir Malezya'dan açmış dinlemiş mesela. Ne? Gerçi şey doğudaki Tolga ülkeler yatışta, canım. Batı ülkeleri. Malezya'da saat kaçtır şimdi? Öğlen falandır herhalde. Tabii canım öğleden sonra falan filan yani. Kaç saat geriye gideceğiz Oktay? Ne diyorsun? 3 diyoruz 5 diyoruz. 3 5 Be artık bu dakikadan sonra saat farkının da şey olmasın ya. Senin vallaha canını yiyeyim diyorum. önümüzde açık efendim. Açık bütün bakıyorum. Şeyde ısıtmışız. E, stüdyomuzda da tatlı bir sıcaklık var. Gayet güzel hava radyo programı yapmaya elverişli. Ay çok teşekkür ederiz dinleyicilerimiz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. diyor. Ee, Cengiz Bey diyor ki uzay insanı geçer diye geçer aslında. Saat yedide başladı. Lakin son kez demiş. Ee, doğru bir tespitte başlamışız ve tabii ki ee, bir, evet H sabah sabah bir kutuyla karşılandık. stüdyoyu dolu bulduk değil mi evet, bu sabah geldik boş, dolu boş bulduk. Boş bulmadık dolu bulduk hemen bir dinleyicimiz e, neydi Hüseyin Bacak? Hakan Selçuk Bacak. <gülüyor> Hiç, <gülüyor> Hiç alakası yok mu söylediğim isimli Hakan Selçuk Bacak. Selçuk diyelim. Selçuk diyelim hakikaten Selçuk Bacak bize sabah sabah güzel neşe oldu. Güzel yaptığı resimlerden e, gönderdi. Üç tane resim yapmış atölyede hep bizi dinliyormuş. Herkes e, şimdi bir şey konusu oldu onu da bir söyleyelim. Ee, üç ayrı hayvan. Üç ayrı hayvan. Herkes bir hayvan aldı. Ege kurbağayı aldı. Kırbağa dediğimiz hayvan. Kurbağa hayvanını aldı. Oktay Demirci fil hayvanını aldı. Fil hayvanını aldım ben. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Ben de Bey. Teşekkür ederiz Selçuk Bey. Aslında bakınca zaten bu hayvanlar hepimizin bazı karakter özelliklerini gösteren şeyleri. Ege'nin şey kurbağa gibi kaygan yapısı. Kurbağa gibi kaygan. <gülüyor> Elde tutamazsın. Tutarsan siil yapar. Ee, beni elinde tutanın eline işerim. Evet. Ben onu açık söyleyeyim ve siil yapar ve yıldızları gecesi ayarlarında yıldız yapar. Onu Oktay hatırladım. Demirci o iri yapısının altında ne kadar e, yumuşak kalpli biliyorsun fil hayvanı en yumuşak kalpli hayvanlardan Ve bir zincir tane. vurulduğu zaman da ne, nasıl, nasıl delirdiğini bilirsin delirdiğini bilir. Bilir, fil evet. hayvanının. Vuraman e, gerkeden hayvanı da o sert bir. fil hayvanının bir özelliği daha vardır. De, Herkesi kendisi, kendisi gibi, gibi bilmez. Doğru. Kurbağada, evet. kurbağada, da, kurbağada da mükemmeliyetçilik vardır. Ve ee, e, se, galiba gergidenin Gergiden de en semidi şeyin yalan olduğunu biliyorum ee, ben. Hem yani. yalandan hiç az etmez hem de... Ali Penasül Kenan. organını kesip yemek cinsel gücü arttırır. Böyle de bir <gülüyor> özelliği <gülüyor> var. Aa, Amerika'daymış <gülüyor> Duygu Hanım. Hı -hı. Ee, gece 3'e kadar da buradayım demiş. Herhalde ondan sonra... Orta dönüyor mu Türkiye'ye mi dönüyor Herhalde bizi dinlemek mi? için mi Amerika'ya gitti ben onu da tam şey yapamadım ama başka ben uygun. sabah e, Malezya'da okuyan, Dubai'de okuyan, okuyan diyorum. Dubai'de okuyorum efendim. Modern Sabah'lar okuyorum diyenler de vardı. İngiltere'de olanlar var. İngiltere 3 saat Çok idi. ulusal bir programı çok ulusal, ya, ulusal çok uluslu pardon. Çok, çok uluslu. uluslu ve dünya barışı diye tartışan insanlar gelsinler. Dünya barışını Modern Sabah'larda görsünler. Çünkü dünyanın dört bir yanında Türkler. <gülüyor> Mo sabahlar dinliyorlar demek ki barışı da dünyaya Türkiye'miz getirecek. Ooh. Şöyle bir bakıyorum da neredeymiş ne diye göre... duygu hanım neredeymişti? Anladığım kadarıyla Harvard'ta. Harvardlar. Ya. bir şey diyeceğim. Bir biz böyle bir... ismini zor söylüyoruz. Millet orada Harvard'ta şey. Abi, yapıyor ama dinleyicimiz... belli canım duygu hanımın Twitter'daki kullanıcı isminden belli. Ne? Duygu at Harvard zorunuza gitmesin. Oradan anlıyoruz yani. Evet Doğru. orada. Ben de oradan anladım zaten. Bir böyle bir, bir, bir paniğe kapılmış bir halimiz mi var bizim? Niye panik? Sanki programın son dakikalarında bir şey yedi. daha Daha saat 708'e ya. Valla ben yeni başladığımıza öyle hızlı hızlısı hızlısı konuşuyoruz bir şey oluyor falan. Bir oturtamadım kafamda. O yüzden şey e, garip hisler içindeyim yani. Şimdi evet ya sen de sabah bitecek. sabah tıraşın olmuşsun. Tıraş dediğimde saç tıraşın olmuş. Chillop gibi kafasını çünkü organı. Bütün, bütün gece rüyamda son programda ne konuşacağımızı düşün, düşün sabah ettim en son sabah kalkınca da saçımı tarayayım dedim. <gülüyor> tarayayım dedim. İşte sabah <gülüyor> sen sen tarak yene Allah elinden makineyi. O güzel var, güzel vallahi, çıkmış, Malezy gibi çıkmış Malezya'dan Onur Bey demiş ki Malezya'da sadece Tolga yok. Asyalı gurbetçiler olarak radyoludurun başında izlemiş. Teşekkür Buradan, ederim. Buradan Asyalı Bey. gurbetçilerimize de selamlar olsun. Tam bir yöresel o zaman programımızda. Asya mı? Edeyim. Hayır. Hayır uzak doğu Monreal'den mesela İpek Hanım demiş saat burada 12 Kot montumuzu giydik Dinliyoruz demiş sağolsunuz efendim Teşekkür ederiz Bu arada e, dün ben bir özendim Bugüne kadar hiç yapmadığımız şey saçma sapan şeyler yaptık Twitter üstünden ama hiç hashtag kasmamıştık Son programımızda bir hashtag kasalım ee, dün ben dükkandayken Öyle bilgisayardan bir, bir şey attım ve Çok gerçekten bugünün anlamına da Daha doğrusu 16 yıldır devam etmiş Modern sabahlara uyuyacak bir Hashtag geldi bir dinleyicimizden Kont mont giyiyorum çünkü <gülüyor> Evet Sevgili Aykut'tan gelmiş Aykut'tan mı? Aykut'tan. Hakikaten de gerçek bir Twitter felomeni diye Zaten ben hemen RT'sini yaptım onun Bugünkü hashtagimiz de bu olsun Kont mont giyiyorum çünkü Oktay bir tane biz de şey yapalım ee, Kont Kont, kont olarak mont. yazılıyor değil mi evet ilk ben, modern sabahlar adresinden atalım zaten hemen doğru altını. bir şekilde kullanıyoruz yani Hı -hı. kont, kont, kont mont. Mont, mont giyiyorum çünkü bunu zaten artık bu, bu mesajdan sonra gelir ve kont mont giyiyorum çünkü de modern sabahların şu gün her şeyini de anlatıyor sabah yediye girmesi gereken bir şey varmış onu biraz beklettim ama buyursunlar bir dinleyelim isterseniz ondan sonra da modern sabahların veda programına devam edelim Normalde bu saatlerde gelmediğimiz şey radyoya anlamadığımız şeyler oluyor. <gülüyor> Bunu <biz. gülüyor> <Biz Biz gülüyor> ilk defa karşılaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Neymiş bu ya? Girmesi gereken şey <gülüyor> dediğini. Şarkı... Söz istadın az sonra kaybedeceğiz adam. Ya ben böyle reklam falan filan gibi bir şey zannettim. Bu sistemde bir uyarı vardı Meher program yani otomatik başlasın diye falan orada giren şey buymuş. Ha o bu muymuş? Hı -hı. Yani şarkılar türkülermiş. Ben de öyle reklam reklam falan gibi bir şeyler zannettim. Hay da. Allah ya. O şey zaman de... selam selam vermeye devam edelim dün... mi? Kont mont giyiyorum çünkü hashtag ile. Tabi doğru doğru yapalım. Ee, Onur Bey Michigan'da bir Michigan'a selam söyleyeyim. Selamlar Michigan. Genco Bey Sydney'de. Oraya... Michigan'dan Sydney'e. Saat 2'ymiş ondan sonra Muzat Ne var. yapıyoruz oktay? Dünyada Sen... saatleri vereceğiz. Ne bileyim şimdi. abi. saatlerin lütfen verilsin yanlış anlaşılmamız. iki dediğimiz herhalde Zabana'nın iki değil mi? Hmm. Lütfen bunu şeye öğlen, göre verelim. Öğlen iki ya. Avustralya. Ya, Avustralya evet. diyorsa 14, yani 24'lük dilime göre lütfen verelim. Kafalarda yanlış bir şey otursun istemiyorum. Sydney. Zaten son program diye duygusal bir durum ne Batıda mıydı doğuda, doğuda mıydı? mıydı? Bunu ben bilemiyorum. Şu anda bütün yönlerin ya. birbirine girdi yani. Yönler birbirine girdi. Sevgili dinleyiciler aman yönler birbirine girdi yalnız aman dikkat yön, e, hashtagimiz yönler birbirine girdi değil hashtagimiz kont mont giyiyorum çünkü yön bir gir buyurun efendim. Hmm. Buyurun diyor Buyur ya, diyor ya. Bu ya. ya. Sayıyordun dünyayı <gülüyor> sayayım. Ee, Malezya <gülüyor> bilmem ne falan diye böyle daha çok sayacağı benzeriz. Uzakları yakından Ankara kadar sabahlar diyoruz o zaman. Ve tabii ki Ankara Ankara'dan alarm kurup kalkıp dinleyen dinleyicilerimiz var. Vallahi ben İlk sabah defa... radyoya geldiğimde radyonun Ozan Bey vardı. Şöyle bir şey attım. Siz fakat vallahi işte dedi bizi sizi son programa bir uğrayayım diye sağ olsun gelmiş Ozan Bey ondan bırakmamak azından <gülüyor> sağırsız bırakmamışlar valla bizden önce de geliyor yani dinleyicimiz artık o boyutlara gelmişti zirvede hakikaten tokat tokat tokat bizi zirvede bıraktırdılar <gülüyor> <gülüyor> valla sıfırdan yüze yani ya. radyoya sene, 16 senede sıfırdan yüze çıkmadı radyonun dinleyicisinin radyoya Programcılardan önce gelmesi bir de radyoya geliyorlar. Geldiler mi gelmediler mi kontrol edelim bakalım durumları nedir diye sağ olsunlar var olsunlar. Zeynep Hanım Ankara'dan dinliyorum demiş saat 7.12 demiş. Hmm, teşekkür Kaçık ediyoruz. Bir dakika önce bir mesaj yapmış. Sağ ben küçükken olsun. şeye çok özenirdim. Evet. Böyle ilkokula geldiğimizde ilk yani ilkokula giderken ilk yıllarında böyle ebeveynler anneler babalar getirirler çocuklarını. Pastane okula. mi? Okula mı? Ha, okula. Bizim ha. zamanımız o kadar çok servis dünyası şey değildi. Yok canım zaten servise ne gerek var? Herkes mahallesindeki... Ha, yani gibi. bravo tebrik ediyorum Elgecim. Gerçi serviste çocuklar da geliyordu. Onlara da çok ezeniyorduk. Neyse anneleri babaları getirirdi çocukları. Sıralarını oturtur. Montlarını çıkarır. Onları asla ben de böyle dehşet içinde bakardım. Vay be ne analar babalar var diye. Seni daha anneni babanı bırak... Montun da yok <gülüyor> Üstümde montum yoktu. O zaman da ben sen zaten Sen sınıftan mı bakıyorsun yoksa sınıftayım canım. Dışarıdan pencereden bakıyorum. Ya bana hayır. garip garip. Keşke ben de içeride olsam diye. Hayır, o kadar hayır. mı uzaksın ortam? Şimdi dinleyicilerimiz bunu getiriyorlar sanki bizi öyle bir hissiyata şey yaptım. Doğru bizi diyorsun. elleriyle getiriyorlar. Radyoyu bırakıyorlar. Şöyle oturtuyorlar. Hadi Beni sen güzel götürme... güzel yayınlarınızı yapın. Beni de hiç götürmedi annem babam okula. Ee, kendin ama okudun sen. Şey ben diye... kendim okudum ya. Kendi imkanlarını okudun. Ama senin annen senin... baban zaten öğretmendi konuşturma bile. Öğretmen dedi. de hep ben uzaktaki, ikinci çocuk olduğumdan hep uzaktaki okula gittim ben hmm. Faiz. Yani sürgün mü yedin Okta? Tabii hangi kim yakındaki okulu annem babam değerlendiriyordu görev yapmak için. Uzaktaki okula ben gidiyordum. Çantamı da ben kendim taşıdım. Kendim gittim, kendim yaptım. <Gülüyor> Helal Değil? olsun ama çok, bak güzel okudu çocuk. Ama çok da şey olurdu mesela sen özenir miydin o getiren... Şey, ben annelere, çok falalar çok özledirdim ya böyle şey geliyordu paltoların çünkü ben... orada dururdu ya bütün ders paltoların orada duran anne baba mı olur arkada mı evet arkada gitsen evine git ya çocuğunu gel gelmiş zaten işte buraya o sınıf annesidir sen karıştırıyorsun fay sen dördüncü çocuksun ya He. okula götürmeler okuldan almalar bunlar çok enteresan şeyler yani sen de ne katabilirsin sen şimdi küçücük halinle evet fantastik bir şeyler bulman da zor anne baban sıkılmış yani. ...ilk çocuğu götür, ikinciyi götür... ...kız Hadi. çocuk götür, erkek çocuk götür... ...hepsini yaptılar. Sen ne oldu? Ben de okula götürürüm... ...biliyorlar ağlayacak mı, şey yapacak mı... ...anne gitmesem, hiç... evde dursam falan... ...bütün her şeyi yaşadıkları için... Defalarca senin de yani aynı şey olacak diye götürmediler büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum neden götürmediler. Ben mi bir yanlış yaptım? Çünkü ben şey gibi atıyorum. Senin ben işte sanki işte geç sab kalmaktan. Sabah kalkıp sanki böyle hani bir de ekstra bir işte çalışıyormuş gibi bir işten çıkıp bir de okumaya çalışıyormuşum gibi bir hissiyatım vardı benim. Hem çalışıyorum ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Hem okuyorum aynı zamanda diye. Diğer çocuklarda şey için gibi. Vay be ebeveynler böyle getiriyorlar demek. Helal olsun falan diye böyle bir şey yaratıyorlardı bende. de otuyuksa alışın diye. Hiç özami bir şey değildi. De. Nusret Kantını... Espirişi açıklamadan gidemezsiniz demiş. Bugün, bugün açıklanacak. Bugün her şey açıklanacak. Aklınızda en ufak bir soru işareti Çağrı kalmadan Bey demiş bu ki, program Kantımı üstüme döktüm demiş. Onu ne ya? Kant içiyormuş yani. Kant'ın ha onu örtüyorum demiş. Ee, şu Teşekkür da var. Ederiz. Bazı şeyler, bazı şarkılar falan bir daha modern sabahlardan sonra kolay kolay çalınması hiçbir yerde. Onları dinleriz. Bugün çok şarkı çalmayalım. Kendi şarkılarımız var zaten bütün programı. Tabii tabii. Bugün şey, şöyle bir şey külliyatı. Modern da. Sabahlar külliyatını. Var mı hazırda bir şey? Ben sana mesela bir soket numarası söyleyebilirim CD'den istersen. <gülüyor> Şu bir Esat Dört Yolla bir neşemizi bulalım. Hadi ya. bulalım valla. Hakikaten sabah sonra, sonra bir oynayalım falan. Sonra hemen burada mıyız yoksa bir şarkı çalar mıyız? Sonra zaten var. Ha, reklam var. Reklam mı var? Tamam. Eee işte esat dört yolu sen şarkı diye düşün. Tabi öyle geliyor zaten koşu koşu. Bir konuşan gideceğiz. cüce alalım o zaman diye bir şey var. Tamam da. alacağız. Hepsi Bir var, var. konuşan cüce Hep yaz, şey yaz siparişleri yaz. Egeciğim iki esat dört yol bir konuşan cüce. De... Fazlasıyla <gülüyor> geldiler. İki esat dört yol bizi konuşan cüce dediler. <gülüyor> Ben gittim masaya ben baktım Hadi Ege hadi tamam Allah Allah Bütün <gülüyor> oktel, tiplemeleri yapacağı <gülüyor> bir şey yok ya Biz duygusalız belki ama e, Aynı zamanda bilgisayarımız da Duygulardan şişmiş durumda ha, Şişti mi? İstediğini hemen şak, diye, şak diye diyor Lap diye söylüyorum Şak diye çıkarıyor lıp diye bırakıyor kendini Bugün e, güzel, güzel köşelerimiz de olacak Bugün sevgili dinleyiciler Özellikle özel, Oktay müze özel, verdi seni hınzır. Özel köşelerimiz olacak. Eski tanıtımlar olacak. Fahiş bir seslerim var, bir seslerim var. İğrenç değil mi? İğrenç mı? Ne bileyim yani böyle. İğrenç değilim. Bak, almıyorum karışlarım. Bravo Oktay. İki elimle karışlarım üstelik. Bak dikkat etsin. Aynen bravo. Buyursun da, hadi bir sabah göbeciklere. Modern sabahlar Koçlar. Sabahlar hep modern alman ama uykum çok derin benim bye bye I don't uykum çok derin benim bye bye bir durun kalkacağım tamam. Bir on dakika da verin bana, bay bay. Bir on dakika da verin bana, bay bay. Doldur güzelim, doldur taşmasın dikkat. Buraya esas dört yoldur, şaşmasın dikkat. Koçlar. Modern sabahlar. Soyuna verin sızı, oynatsın Kate kızı. Black smokeu yeleyin, canla kalsın gazı. Black smokeu yeleyin, canla kalsın gazı. <gülüyor> Akıllı başla güne Tatlama her gördüğüne Esad'la Ege Geliyor başlayalım düne. Esad'la Ege Geliyor başlayalım düne. Hadi yanlar Nerede aşıklar? Nerede Aşıklar. Kaşıklar Kaşıklar, Şş, kaşıklar. Kaşık yani kaşıklar pardon hocam pardon e, kaşıklar nerede acaba ha, yok mu e, çatal saçma mı olur hmm, tatlı kaşık gibi o zaman mecburen e, kaşıksız devam edeceğiz Hoşçakalın Çok da bir radio türdesiniz, modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şu ağzını bir temizle, ağzını temizle öyle konuş. Açıyorsun Fahir, ağlamadım ben. Ağlamın basamakları. Ben, ben de şu, şu anda, an, anda gözlerim. Sen sanki göz... gibi davranıyorsun bana. Fahir sen de bir. Ağzın. Senin göz yaşları duygusal. Senin de duygusaldıktan dudaklarının şu tarafında, ya, onu bir şey yaparsan. Iyi olur. Hep göz yaşları, dudakları açmış. Susamam susam oldu da akıyor. Gözyaşları susam, susam olmuş akıyor. Evet dinleyiciler fark etmişsinizdir. Türkülerle geçecek bir modet sabahlara benzer bugün. Tamam 7 ile 8 arası türküler, 8 ile 9 arası klasik müzik. Klasik müzik 9 ile 10 arası pop. <gülüyor> En pop, güzel pop eser. Yerli yabancı <gülüyor> Yerli yarışı, yarışı, yerli yabancı karışık evet. Ben size atım Arap'la ilgili anımı anlatmıştım mıydım? Bir Arap atıyla ilgili hoş bir anım vardı. Onu ha, ama, anlat istersen size Ben bize de paylaştık. sormak istiyorum. Ee, 16 böyle senedir kendim, modern sabahlar yapıyorsunuz. Ee, hiç Arap atıyla ilgili hiç, bir anınız oldu mu? Yok. Teşekkürler. Ya yani hiç, hiç güzel ilginç bir anınız var mı? Pas açamıyorsunuz. Keşke onu e, yani pas açmasıyla tanınan bir... Söz Üstad'a stüdyomuzda olsaydı da Onun bir programında bana bir paslar açılsaydı Bir şeyler olsaydı daha Neydi güzel o getiririz abi hemen stüdyoya Yok ya öyle birisi yani böyle Soru sanki kendiliğinden şey yapılmış gibi bir şey olsun. Çalak, Çalak, Çalak, Çalak, Çalak sorular Çalak sorular Çalak sorular Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Efendim Hani soruyu sormamı be. istersiniz efendim Nereden dünyaya galsam Nereden <gülüyor> sormak istersiniz? Merhaba sevgili dinleyiciler, modern sabahlarda e, yine Haziran'ın 25'ini gösterirken takvimler bir Perşembe gününe denk gelmişiz ve e, bu demek oluyor ki Çanak Sorular Günü. Hoş geldiniz, iki konuğum var bugün, Fahri Önç. Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. Ee, çanak sorularda e, ilk sorumuz Bugün e, sık sık yayında olacak Çanak sorular e, İlk sorumuz Ege Bey'e e, Estağfurullah Fahir Bey önce size sormak istiyorum Size bir sorum yok ama size sormamı istediğiniz bir soru var mı Çanak sorularda Ben pas hakkımı kullanmak istiyorum şu anda Peki o zaman şöyle sorayım. Pas hakkınızı kullanmak ister misiniz? Ee, çok güzel bir soru. Öncelikle bunu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Pas hakkımı kullanmak istiyorum. Çok ben teşekkür ederiz. Bir soru gelmedi ama etkilendiğim bir şey var mı diye sorarsanız. Tabii ki. E, zaten sorularımız size olacak. E, Fahri Bey'e bir... E, i̇lk soruyu sorduk. Etkilendiğim bir şey var. Ege birisi size sormak istiyorum ben yani şu anda aklıma gelen bir soru. E, etkilendiğiniz bir şey var mı? Vallahi bu hırs dünyasında her şeyin bir parça herkesin bir parça da ben koparır mıyım dediği bir dünyada birinin pas hakkını kullanması umarım biri, birilerine bir mesaj olmuştur. Vallahi e, ilk defa pas hakkını kullanan birisini görüyoruz e, 70'lerden beri. Evet çok teşekkür ederiz bu yorumunuzdan dolayı ee, size e, özellikle şu soruyu sormak istiyorum ve e, vaktimiz kalmadığı için e, sorumu soracağım programı kapatacağım ve ondan sonra sizi e, yayından dinlemeye devam edeceğim müsaade ederseniz teşekkür ederim. 16 serilik modern sabahlar yayın hayatı boyunca hiç ilginç bir anınız var mı? Evet sevgili dinleyiciler bir başka çanak sorularda yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. Cevap yok muydu? Cevabı radyodan dinleyeceğim dedim ya abi. Hiç dinlememiş adam ya. Hı. istediğiniz bir soru Yine, Efendim, bakmayın, çok olarak, <gülüyor> <yaşları içinde> <gülüyor> Efendim, bir şey sorular. Vallahi çok güzeldi Oktay Çanak soruları özlemişiz. Şu içinde bulunduğumuz dönemde cesur bir programa ihtiyaç vardı. <gülüyor> Çok teşekkür <da> <gülüyor> ederim sağ olun. Ee, size bir soru sorulmuştu. Bunun cevabını radyodan onun cevabını vereceğinizi Ya yani Atım Arap'tır şarkısını biz e, TRT FM'de gece programları yaptığımız zaman gecenin Mehmet Demirtaş, Demirtaş yorumuyla keşfetmiştik. Evet, Kim söylüyor diye soracaktım. Oktay hemen oradan zaten şeyi verdi. Onu keşfetmiştik. Mehmet Demirtaş'ta bir göbek atıyorduk ama benim Atım Arap'tır'la ilk tanışmam da askerde oldu. Şeyi anlatmış mıyım size? Askerdiki. Bize sinema anılarını anlattın. Havuz Partisi'nden bahsetmiş. Aa. Havuz Partisi mi? Kadın Parti mi vardı şeyde Havuz ha, Partisi? Puh Parti. Puh Parti. Puh Parti. Ama ortada havuz Sen yoktu. Erzurum'da yapmışsın. Erzurum'da Erzurum yaptım. Şey Hı -hı. Erzurum'da ne Havuz Partisi ya? Ben şöyle anlatayım. Bir gün gene böyle tüfekler müfekler her şey hazırlandı. Ben bir de muhabere çavuşu olarak hoparlörleri de taşıdım. Hı. Ne olduğunu bilmeden. Gittik gittik bir bayağı kır yeri gibi bir şeyin ortasında bir... Beton taş bir havuz gibi bir şey. O sıcak suymuş. Bir Ondan güzel, sonra ee? işte bir ee, bölük müdür nedir? Bilmem o Egeciğimiz. Sen, sen 40 kişiden oluşana ne dedin? Anda... <gülüyor> Valla. işte bizim bizim. Ege askerli çok sağlam yaptı. Bizim ekip dediğimiz. Ege. Ege. Bizim ekip. Bir evet sen bizim ekip buraya. Sen niye biliyorsun ya? Fahir niye biliyor? Uzun yaptığı için mi? O Yok canım biz en azından biz yani. Ha, komutan aşk, diye mi? Yani komutan bu. Fahir sen bu. de bozuldun mu benim soruma? Yok canım. Aşk olsun falan diyor adam. Ya, aşk olsun. E tabii canım. ki ben bileceğim falan anlamında mı söylüyorsun? <gülüyor> A, o zaman sen de yaptın aşk. Sen ver cevabını. Manga. <gülüyor> Manga bak. <gülüyor> 40 Kır, kişiden manga mı Kır, olur? 40 olmaz. 3 manga olur. 3 3 tane manga. 5 tane olur mu Fire? 3 5 manga getirin. Olur, Allah ne buluyorsanız getirin. Bizim deyince benim aklıma geldi. E, tamam, evet, evet abi. O zaman şöyle daha net. Şimdi kadın dinleyicilerimiz de gözlerinde canlandıramazlar biz de çok netleştiremediğimiz için 40 erkek falan o sıcak su kaynağının yanına geldiğimizde yeşil donlarımızda kalıp havuza atladı. <gülüyor> Ay bu size şey diye mi verildi? Hem böyle bir şey yürüyüş. Yani bu komutanın şeyiyle mi? Evet arkadaşlar güzel bir relaxla <gülüyor> Hem böyle yürüyüş ve eğlenti gibi. Ha, eğlenti gibi. Emirle atlamadınız ama değil mi? Girebilirsiniz. Valla Emir Don çıkardığımıza göre <gülüyor> sonrasında <gülüyor> donla Çalıların içinde gezeceğimize şuraya girelim falan. Neyse girildi suya falan bir eğlenildi bir şey yapıldı. Zaten beline falan gelen bir su. Çimiliyor bir şeyler oluyor. Daha korkunç olanı <gülüyor> beni sonra çağırdı. Çünkü ben... bazı sularda çimilir. Çok özür dilerim Ege. Bazı sularda yıkanılır. Ondan sonra bir şu aradı. Her sisteme. Herkes orada havuzdayken. Ben ıslak ıslak böyle bir sistemi falan kurdum. He. Ondan sonra müzik falan çalmaya başladım. Çünkü DJ olduğum bilindiği için. Sonra bir yerden sonra Arap, Arap, Arap falan diye şey yaptılar. Ben... Bu homoerotik dünyada bir ıslak ve eksik olan şey Arap diye nereden gelecek Arap derken bir kaset verildi. Atım Arap'tır başladığında havuzdan donla çıkan herkes çok, çok, <gülüyor> oynamaya başladı. Ben böyle bir eğlence Matrix'in üçüncüsünde bir rave var ya hmm. coşuyorlar. Hmm, evet, evet. Onun gibi bir şey. Ama onun ıslak ve yeşil donlu erkeklerle yapılanını düşünün. Ben de orada çok oynamıştım ve oynarken de kendi kendi ben bu coşkuyu daha nerede yaşayacağım falan derken az önce atım araba Esat dört yolu dinlerken bir baktım kendim sanki yeşil donuyla dans eden adamın bir adımda ne dersiniz çocuklar senede bir bu... gün. Yeşil, donlarımız Yeşil donlarımızı çabuk. giyip ne dersiniz Oktay? Ege'nin teras partisinde. Bu güzel anınız için çok teşekkür ederiz ama biraz benim için burkuldu. Neden? Çünkü bulandı da olabilirdi Oktay. Neyse ki burkulmuş. Önce burkuldu sonra bulandı. Neden? Çünkü Buruk, 16 senelik... o kesin çünkü kırık olsa acısından duramazsın Oktay. <gülüyor> 16 senelik modern sabahlar Hiç anılarından bir... ...hiçbir hiç bir ilginç anınız var mı diye bir soru vardı. Evet. Adam gitti askerlik anısını <gülüyor> anlattı. Yani onu tabii programa bağladı. Orası ayrı. Yalnız bu adamın bu anısını Ama benim ilk, anısı ilk kez dinliyor olmamıza ben bozuldum. E biz hiçbirbirimize askerlik anısı anlatmıyoruz ki... ...fahir ellerimi açtırarak konuşturuyor. Niye canım adam. bu anlattı bütün hayatını çavuş olarak... E, ...sinema çavuşu hatta... Anı değil ki o. ki o. böyle bir Yaşanmışlık. şey. Yaşanmışlık. Hayır. Yani iş tanımı gibi düşünsen yani onu. Ben size Ana bunu değil. anlatmadım özellikle çünkü her Atumaraptur çalarken, oynarken sizi yeşil donlarınızla hayal ettiğimi bilmenizi istemedim. Islak ve yeşil don Hakikaten Ege yalnız yani bir taraftan da Fahir'in söyledi söylediği de doğru. Ne kadar musun ya. Sen niye bakıyorsun Orta? anlatmıyorsun orada? bu olayı yani. Bu asker arkadaşlarından mesaj mı var? İçime attım bununca yıldır. Bu arada ketumluk konusunda da Oktay Bey neyse yayından söylemeyelim senin aylardır izledi. Dün bazı misafirlerimiz <Gülüyor> vardı da güzel haberler verdiler dükkanda. Allah Allah. Hı hı. Oktay Bey'in ketumiyet madalyasını takmak için sonra aradım. Ciddi misin Oktay? Yani. Ya, neler, Aman ne de beni bir şey yapan bir durum değil ki ya. Yani benim ileteceğim bir durum değil. Bir çiftin amileli haberi. Hı -hı. Ama Oktay'a izin verilmiş olsaydı saniyesinde koşarak bize anlatacağı şey. Yazık özellikle söylendiği için yani aylardır kendimi sıkıyor Faiz. Ve bugün aç açıklıyor muyuz? Yo, bugün, de... bugün de mi <gülüyor> açıklamıyor? Bugün de açıklamıyor. Hala sıkmaya devam mı? Ege'den söylersen E niye ya? Söyler ikinizin söylüyorum. bildiği bir şeyi ben niye bilmiyorum. İkinizin bildiği sır değildir. E yani evet. Bu zaten şeyin girişinde yazıyor. Hangi doğru. Kişi? Kurtlar Vadisi'nin motosu muydu? İki kişinin bildiği <gülüyor> sır evet, değildir Kurtlar diye. Evet Kurtlar Vadisi. Ha, ona göre yani. Oktay CD'den bir şey çalalım mı? Çalalım hadi, hadi. Hadi bugün CD'den. CD'den. CD'den. O zaman CD'den. 2003 yılından bir şey çalalım mı? Tamam. 2003'ü niye çektin Oktay? Sen bana Batrek ba be. 2003 yılından bir şey yapalım. Bir numarayla bir başlayalım. Bir numara. Ne bu? Peki onu da bir tanıt. Bu programa ne kadar hakim olduğumuz ve normal hayata da ne kadar hakim olduğumuzu gösteren programdan konuşmaların. İtaalı şeyler bunlar. Konuşmalardan ufak ufak parçaların birleştirilmek suretiyle yapılan bir şey bilgisayardaki ismi Cahiliye. CD'de de öyle buyurun. Bilmiyorum, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Peki, ee, offside nedir Ege? Offside ile topçuk arasında kimse kanunması oradan... <gülüyor> <gülüyor> ne abicim offside peki? Bu işte ne <gülüyor> Adnan Polat. Adnan <gülüyor> Polat. Kuşma için de doğru. Kimsenin de müstemlekesi olmayacağız. <gülüyor> müstemlekesi ne? Vallahi bilmiyorum. Ben başka ne sorayım? Offside'i bilmeyen adama ben daha neyi anlatayım ki? Sen anlatır mısın offside'in ne olduğunu? Evet. <gülüyor> Denizli spor coştu ve horozun gücünü gösterdi Evet, evet kimi yendi ee, Yabancı bir rakip Ama ne olduğunu ben sormasın Bilmiyorum ben nereden bilebilirim ki Ben hayatımda topa vurmuş adam değilim Mercil Dabuka mı gelmiş neye gelmiş yani <gülüyor> Mohac'a gelmiş Siyasi arenada gelişmeler devam ediyor Hüsnü Yusuf Gökharbi biliyorsun Hayır Dinozorun uçtuğunu düşünemiyorum ben ya E uçan dinozor var ya O öyle filminde var ya Ulak zaten şey Ulak haydi haberci Elçi elçi Elçiye elçi zeval olmaz ayrı. Ulak haberci Ha bağıran adam mı? Evet Oğlum, Oğlum ya o Tellek o tellek, o, tellek. Ya bana burada Old site'ın ne olduğunu anlatır mısın falan Ya koca dinozorun uçması <gülüyor> Bana çok şey yani. garip geldi biraz yalan gibi geldi Koca dedi <gülüyor> Film adamlarda <gülüyor> Ya ne diyorsunuz ya El yazısını artık bilgisayara aktaran bir kalem üretilmiş. Hadi ee, ya. Evet. 2 yıl önce üretilmiş olmasın o kalem? Bilmiyorum. Şimdi sen örnek ver. Bana bir pas geldiğinde. Evet. evet Fahir'le benim aramda sizin takımdan birisi yoksa. Evet. Bu off oluyor. Ama bana pas geldiğinde. Seni geçerek ben Fahir'le karşı karşıya kalıyorsa. Bu çok güzel bir hareket oluyor. Şerefsiz bildi lan. Burada Can'ı da analım. Evet. Hakikaten de e, dinliyor Sonra Sonradan dinler büyük ihtimalle ama... Can Ünal. Can Ünal. O zamanlar bütün prodüksiyon işlerimizi yapıyordu. E, ve modern sabahların şeylerini de yapalıyordu. Değil mi? Ertesi gün kaydı mı? Best of'ları falan filan of yapıyordu. Best of'ları falan filanları hep o yapmıştı. Bütün bu dönem boyunca dinlediği parçalardan... Evet bu adamların yayında en çok söylediği şey bilmiyorum galiba diyerek... Ee, bu parçayı ortaya çıkarmıştı. Hiçbir şey bilmediğimizi ilk o anlamıştı. <gülüyor> Ve bu parçaları birleştirmişti. Bir canlı yayın olduğunu gösteren bir Anons yapar mısın Fahir? Çünkü dinleyicilerimiz Acaba kayıt mı diyoruz? Canlı canlı saatimiz 7.34 gö Gösteriyor 25 Haziran 2015 Perşembe sabahındayız Canlı canlı canlı canlı Telefonumuzda 210 30, 30 sevgi dinleyiciler Aa, evet, Bu saatlerde tam ne yaptığınızı Bilmiyoruz biz bu saatlerde <gülüyor> genelde hani Evde oluyoruz. İşte... E, uyanmış oluyoruz canım Sanki. Ya, ben 6.30'da uyanmıştım ben Ege sen de galiba yalan söylüyorsun 6.30 6.30 diyorsun. Yok yok uyanmış Uyanmış. Hayır bugün uyanmış canım Her zaman ha, her ya. Ya. Bu her zaman sanki şey gibi af edersin 7.24 adam her haftanın her günü 6.30'da kalkıyorum şeyi. Cumartesileri 7'lere kadar uyuyorum falan. <gülüyor> Bazen uyanıyorum. Haçam ağrıyor. Günaydın. <gülüyor> Günaydın efendim. Kimle görüşüyorsun? Bora Bey Bora Bey Ay ay ay ne yapıyorsunuz? Tam bir kıvama girmiştiniz Bora Bey. Telefonda rahat rahat konuşuyordunuz. Aynen öyle. Kendimi toparladım. Telefonda kıvama girdim. valla seneye seni beni kimse tansini tutamaz, tansini tutamaz diyordunuz ama olmadı. Ne yapıyorsunuz bu saatte Bora Bey? Ben şimdi e, Ege senin gibi 6, 6 gibi kalktım. Maalesef biliyorsun bizim çocuklarımız daha uzun okudukları için okula yolladık. Ha yoldanız ee, değil mi? Doğru. Şimdi, e... Bu dönemde ne okul ya? İşte devam ediyor ya espriler şakalar. Ee, haftaya ben salıya de... kadar erken kalkmalar devam. Siz de sonra 7'lere yani kadar devam, uyuma. Bora Bey yollamayacağım. De... Ben yazık çocuklarda gitmesinler. Hep böyle kalkıyorsunuz öyle mi? Yani evet, bugüne özel bir şey altı değil. Hı. Hmm. Vallahi ben yollayacağım Bora Bey. Servisin parasını vermişim, okulun parasını vermişim son <gülüyor> dakikaya kadar. <gülüyor> ne yapıyorsunuz abi? Siz Doğru. veli toplantısı mı yapıyorsunuz kendi aranızda okullar evet, anlay diyor. bari okul aile birliğine falan Bak, alın, alın da biz. Sağ ol günaydın. Bari sana da günaydın. Günaydın Bora Sana da günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun şimdi? İşe mi gidiyorsun Bora? Yoksa eve dönüp uyuyacağım. Ben ofise gidiyorum. Doğrudur. Ofise gidiyorsun. İyi. Bize veda edeceksin herhalde. Evet. Çok. E, Bizim hakkımızda bir, birkaç cümle edilecek olsa ne söylersin? Küfür olmadan tabii ki. Evet. Yayındayız çünkü. Biliyorum yayındayız. Doğru. Ben radyoyu kapattım ama yayını kulağımdan dinliyorum. Sizin hakkınızda... E, ne diyeyim hayırlısı diyeyim yani bu programın gitmesi kötü en ne güzel mesajı bilmiyorum. Hakik... Söyleyeceğiz, o zaman hashtagimize gerçi telefondasınız ama hashtagimize bir destek verir misiniz şu cümleyi tamamlayın kont mont giyiyorum çünkü kont mont giyiyorum çünkü rafçıyım Rakçım gerçekten bravo çok, çok güzel çok bitirdiniz çok teşekkürler iyi günler diliyoruz Mont Çünkü motorcuyum mutanciyım. <gülüyor> Alışlar kesinmeden çok devam ediyor. Çok, çok. çok teşekkürler uluyorsunuz hoşçakalın. çok, ederim. Ederim. çok kalın, seviyoruz görüşeceğiz merak etmeyin. Mont mont giyiyorum çünkü e şu anda e, Yardılıyor evet. sıfırdan yüze çıkmış durumda. Modern sabahlar başladığı zaman. Evet. Kaçıncı hükümet görevdeydi? Görevdeydi. Dur, bak 99'da ee, Buradan 3 bu 4 ee, Eğer düşünme senin... fırsatı istiyorsan Fahir şarkı çalalım. <gülüyor> sesli düşünmeni engelleyecek bir şey. <gülüyor> ha olur. evet bir düşünme fırsatı. Ya bir sesli ya. düşünme bağla bak Tamam Şimdi resmen düşünme bana. Bana, bana son lan dedirtemezsiniz De Fahir ya de. 58. hükümet. De. 58. mi? Daha geçen seneki hükümet 57. idi Fahir. Şimdi, şimdikini diyorum. Demek ki 58. şimdi olsa. 4-5 in oradan. 52-53. Bana gelişi ne? zaten 50. Oktay yapma kurban olayım. Sen niye olayım? bozuyorsun bu adamın şeyiyle ya? Bu adam 2 kere ameliyat olmuş, 3 kere ameliyat olmuş adam. <gülüyor> <gülüyor> zaman kaymış olabilir adamda. <gülüyor> Doğru. 57. 57. 57. hükümet iktidardaymış. Biz modern sabahlara başladığımız zaman. sana en güzel zaman. cevap mı Ege şimdiki hükümete, habire 57. hükümete laf sokuyor. Demek ki dolaylı bize laf sokuyorlar. E çünkü 57. hükümet şey... Ee, daha sonra işte Abdullah Gül'ün e, başbakan olduğu hükümet geliyor. Tamam yani biz e, Ecevit'in başbakan olduğu zaman evet 5 yayındaydık. 5. E, Ecevit hükümeti diye geçiyor 57. hükümet MHP e, Anavatan Partisi ve e, Demokratik Sol Parti e, Koalisyon. koalisyonu var. Bak bir koalisyon Biz zamanı başladık görmüş. bir başka koalisyon zamanı mı bitiriyoruz acaba? bunlarda da kafalardaki değişikliği. Hadi bakalım hadi bunu birazcık şey yapalım o zaman. Köpürtelim, köpürtelim bunu. Köpürtelim günaydın. bunu. Köpürtelim. Günaydın. Alo. Alo günaydın. Yine görüşüyoruz beyefendim. Merhabalar ben Onur. Onur, Onur Bey, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Üzgün geliyor sesiniz Onur ve hayırdır? Efendim? Sesiniz üzgün geliyor hayırdır? Sesimiz üzgün gidiyorsunuz diye biraz da uykuluyuz Amerika'dan arıyoruz. Aa, Amerika'dan mı arıyorsunuz? Neresinde evet. Amerika'nın? Amerikan'ın Michigan'ından. Michigan Michigan'ı Michigan Michigan çok iyi biliyoruz. Küçük Michigan. mübaşirin diyarı Michigan'ımız hakikaten. Göle yakın mısınız göle? Göle yakınım. Michigan'ın hemen dibindeyim. İşte Michigan merkez. <gülüyor> i̇şte. Michigan merkez. Hiç, hiçbir yere bağlanmadı ama işte evet. İyi güzel. Ne yapıyorsunuz orada? Kaç senedir oradasınız? Burada üçüncü senem. Modern sabahları dinleyeli de... 10 yıl oldu. Bugün aramakla tutmuş. Türkiye'deyken aramayıp da son güne bırakmak da biraz hata olsa da. Evet şu anda çünkü masraflı oldu. Hiçbir şey... Ee, gereksiz. <gülüyor> gereksiz. Bazı var. şeyler son güne bırakılıyor. Biz de 7'de geldik son gün ama. Yani daha önce de gelebilirdik ama son gün de geldik. O yüzden kısmet efendim bunlar Peki efendim çok teşekkürler bizi yalnız bırakmadığınız <gülüyor> için. Ya i̇lk, merak etmeyin ya. Bir dakika bir şey diyeyim yeniden merhaba demek için bir oçakal gerekli Ay, rahat olun abi, yani. ilk saatte Aynen söylediğin iyi oldu Fahir bunu. E, tabii canım ilk saatten son saate kadar yani ben teskin etmek bize düşüyor ne yapalım. Ben şimdi orada tek başına genç açık arkadaşımız yani niye İstersen böyle yapıyorsunuz? İstersen güzel de bir şey çalalım. Biz zaten canım sıkkık yoksun yanımda diye şarkı <gülüyor> var ya. Sizin için çalalım. Sizler şey çalalım. Michigan çok merkez kafasına güzel. göre herkes. Çok teşekkürler zaman, efendim son, son, görüşmek diyorum, üzere. Çünkü diyorum ben de. Heh, çünkü? tamam. Efendim Kondmont giyiyorum çünkü? Çünkü Kondmont insanın kendine yakışanı giymesidir. Çok Arkez, güzel yani. tamamlandı ya. Ben var. de yani duygulanmam diyordum ama <gülüyor> lap biraz şey yaptı beni vurdu. Çok teşekkür ederim efendim görüşmek üzere. İyi günler. Bence Modern Sabahları'nın en güzel şarkılarından bir tanesiyle devam ediyoruz şu anda sevgili dinleyiciler. Gidiyorum bu uykunu alamıyorsun. İşte baştan alacağım. Üstüne bir, bir, bir, bir, bir konuşuyorum. Ayıp oldu. Dışarıda dünya... Bu da ilk Bey'in ameliyatı döneminin şarkısında İyi gene üstüne konuştun Burası boş ya Boşlar rahat konuşuyor Biliyorum uykunu alamıyorsun çünkü yatakta fazla kalamıyorsun Bekliyor dışarıda dünya işleri Sensiz eksik canavarın dişleri Ayıfalanmasak çarklarda Kı gestek oynasak parklarda Hikayeyi anlatma bana Modern zavalları iyi gelecek sana Ağzını bir türlü büzemediler Sırrını hala çözemediler Karmaşıktır bu işin yapısı Ardına kadar açık herkese kapısı Tıraşta kendini keseme gelsin aya takım de gelsin hep aynı şeyleri de gelsin her günüm aynı diyen de gelsin işinden nefret eden de gelsin manitayı bırakıp giden de gelsin neşemize neşe katmaya gelsin bizimle göbek atmaya gelsin ay ay ay ay dün dün dün ay ay ay ay dün dün dün ay ay ay ay dün dün dün ay ay ay ay dün dün dün bir saniye. Nerede kalmıştık? Daha vardır sandın da Dolaştın efendim bandında iki dakika dinleyince diğerlerini Koparmak istedim bir yerlerine Anladın ki hepsi sümpürün tuhurda Modern saballar taş gibi burada Hadi katıl artık davet bekleme Millet koşuyor sen emekleme Trafikte sıkışıp kalan da gelsin Pıstıya ortaya salan da gelsin Okuldan usanıp bezen de gelsin Evinde donuna gezen de gelsin Edeğine reçel dökülen gelsin Çeketini nasları sökülen gelsin Dertlerini savurmaya gelsin Yılan gibi kıvırmaya gelsin Ay ay ay ay Dın dın dın dın, dın. Ay, ay ay ay Dın, dın, dın, dın. Günlük ay, ay, ay, ay dın dın Modern sabahlar yukarıdan Modern sabahlar yandan yandan Modern sabahlar Damar Modern sabahlar Kı karakolluk, oluncaz, karakolluk. kaçamasınlar tup, takıldın oltaya zamanı geldi her ortaya Ay ay ay ay, dın dın dın dın. bir daha mı geleceğim? Dünya. Ay ay ay ay, ay ay ay ay, Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Forget about it Modern Sabahlar başlamadan önce patlamış şarkı bu. Ay bu şarkı modern Sabahlar'da ne güzel çalınır ne güzel çalınır diyerek koşa koşa radyoya gelip modern sabahlara başlamıştık. Aslında en güzel şarkılardan bir tanesi modern Sabahlar anlatan o dönemi anlatan. Buyurun Oktay abi, cd'nizde ne var? Cd'mizde aslında herkesin bildiği şeyler var. Sonuçta Modern Sabahlar cd'miz 2004 yılından Murat Erki bir analım. Evet Murat, Murat er Erki'e bir teşekkür edelim. Değil Sanki 2004'te Murat Erki kaybetmişiz gibi <gülüyor> oldu ama <gülüyor> Hayır hiç bulduk erken kaybettik. Murat derken hala kaybetmiş değiliz ama onun yaptığı bizim program için yaptığı bir e, şarkı Ökün vardı. vardı evet. Neydi onun? Nasıl kayıtlıydı şeyde? On off diye, değil mi? Ha on off düğmesi diye kaydettiler. On off düğmesi Merch, diye kayıtladı. On off diye geçen 3 numaralı track. Biz uzun zamandır çalmıyoruz onu ama çok eğlenceliydi ya. Evet. Hakikaten buyursun efendim. 3 normal 3 3 yani bu 2'ye i̇ki, mi girdin sen? 2 2 ne? 2'de şey var. <gülüyor> Karonser sesi gibi geldi bana ama. <gülüyor> Karonser sesi değil de ee, Biliyorsunuz biliyorsunuz e, telefonumuzun varmış. Telefon Yok. var. Telefon durmuyor Dün zaten. O zaman belki şarkısı niye 3'te 2'de e, şey var. Güzel bir şarkıyı söylüyoruz biz. Çok güzel bir şarkı söylüyoruz. Sözler bize ait. E, beste Oğuzhan Koç'a ait. E, ama önce, önce Murat Erkin diyelim 3. İçin modern sabahların sesini savaşma savaş mavaş, hemen uzaklaş aktifikin maş tuturmuş gidiyorsa kardeşim, biliyor biliyorsun ekmek hamma saat kaç bak şimdi dökeceksin çay üstüne kızıyor musun yoksa laf etmeme mahalle yıkacaksın sonra söylemediğim ırtına çıkarken sen iyisin mi? bir an evlerden kaçmaşmaya bak bütün gece yatakta bir sağ bir sola inadların aşk olsun bravo vallahi papaz olacağız senin saçtan ne hadi neyse gene iyisin severim seni ilaç gibi bir fikir var anlatın biraz sonra rock trafik trafik sıkıyım <gülüyor> Yakıt yolda bıraksın, Yaza kadar çıkarır. Damı modern sabahların gazı. Dance ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ...sonunda sabah sabah modar sabahlar yok mu ya? <gülüyor> ben onu bekliyordum. Ona Sen radyo editi şey diyorsun. Öğrendim. Radyo editi değil bu ya. Bu ham kayıt. Bu ham kayıt. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Çinert Tezdinler. Çiler Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Yoldayım. Nereye yolculuk? Ee, ben... Doktorum hastaneme doğru gidiyorum Hastaneniz hasta. var Aa, çok güzel O Yok zaman hasta, hastalarınız <gülüyor> evet. da var yani ha, Hastalarım da var Hastalar <gülüyor> sizin hastane başkasının tahmin ediyoruz ki Evet <gülüyor> Doktor değiliz ama hastamız çok diyenlere inat <gülüyor> Hem doktorum hem de hastam var diyorsunuz Kesin Ne doktorsunuz de. Çileman'ım? Çiler adım. Çiler. Çiler. E... Çiler. Bugün ben, Ege ben kendi çilen yüzünden şey olduk büyük ihtimalle. <gülüyor> Bu Ege İzmirli olduğu için onlar çilere çilem derler. <gülüyor> Olabilir. Ben de o taraftayım zaten yakın taraf. Erken mi başlıyor mesainiz? Tabii, tabii Yani biraz geçine kaldım diyebilirim. 8'de orada olmam gerekiyordu. Normalde nasıl dinliyordunuz bizi? Ya da bugün ilk defa mı dinliyorsunuz? Yok. Olur mu? Ben 9. E, böyle üniversiteden hazırlanırken Ege'yi dinlemeye başlamıştım zaten. Ha hmm. yani bizi dinlemiyordunuz o zaman yani. Hayır ondan sonra da modern sabahları yani üniversite sınavına çalışırken Ege'yle tut sınavına çalışırken sizlerle hayatın sınavları sizlerle geçti çıkıyorsunuz. Yani e, üniversite hem tıp kazandırıyoruz hem tuz kazandırıyoruz Kes, diyebilir miyiz? Kesinlikle. Tıpta Zaten tıpta Ege çok iyidir. Uzmanlıkta Fahir'le ben çok iyiyizdir. <gülüyor> zaten biz e, sıfırdan alıyoruz öğrenciyi. Tokat tokat tokat, tokat zirvede bırakıyoruz. Bu İki tane kitabımız var bizim TUS'la ilgili. <gülüyor> <etkiliyorum>. Henüz yayınlanmadı <gülüyor> ama yayınlanacak. Peki efendim çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ederiz. efendim bizi yalnız bırakmadığınız için da sizi bekliyorlar. Teşekkür. Çok teşekkürler. Bir kodmont <gülüyor> giyiyorum çünkü <gülüyor> hashtagini evet, alalım sizden de kotmont giyiyorum çünkü... Çok düşünmemiştim ama bana yakışıyor. <gülüyor> size her şey size yakışıyor. yakışıyor. Valla çok yakışıyor size. <gülüyor> Teşekkür Çok teşekkür ederim. Görüşürüz, hoşçakalın. Gizem Hanım demiş ki, e, Gizem Hanım şimdi açtım e, radyoyu. Tüm gece e, rüyamda sizi gördüm. Şener Şen gelmişti e, yayınınıza sizi desteklemek için, orada olmak için. Sonra herkese aşı yaptı demiş. Şener Şen'in aşısı tutar. Tutar diye biliyorum ben. <gülüyor> Şener Şen'in aşısı tutar. Bazen mesela aşı yapılır, tutmaz. Aşı tutmadı denir ona. Ama Şener Şen'in aşısı her zaman tutar. Aylin Hanım demiş ki kont mont giyiyorum çünkü Ankara'da yaşıyorum demiş. Doğru hakikaten de üşüyoruz. Vallahi dışarıdaki arkadaşlar da üşüyorlar. Birbirlerine sarılmış bir vaziyette bulduk hakikaten, onları. Az önceki şarkı sırasında şöyle bir dışarı çıktık. Arkadaşlara merhaba dedik ama yağmur, çamur falan filan dinlemeden geleceğiz dedi ama soğuk şeymiş. <gülüyor> Yağmur değil de soğuk biraz sevgi. Evet hepsinin tüyleri diken diken kendi ee, Vallahi hoş görüntüler sergilerdi. Yaprak Hanım dokuz itibariyle çalıştığım elçilikten dinliyorum ben her gün. Gurbet toprakları da dinleyenler listenize girmeye hak kazandım mı demiş. Doğru. Efendim ne demek yani? Fontmont giyiyorum çünkü gurbetteyim diye bitirseydi bu tweetini daha şık olacaktı aslında. Hmm. Mont Mont giyiyorum çünkü e, RTL'de o kadar yeni uyananlar varsa Saçma sapan bir tamam. hashtagle güne başladıklarını Düşünmesinler Çok anlamlı bizim için gerçekten önemli bir hashtag bu Cont Mont giyiyorum Çünkü sonrasında da mesajımız Cont Mont giyiyorum çünkü e, Krem Manuel demiş ki Modern sabahlardan yarışmaya katılıp Cont Mont kazanıp alamadığım Mont o demiş Bak aslında Bu e bugün böyle bir de çünkü size şunu vereceğiz bunu vereceğiz dediğimiz evet, dinleyicilerimize yani gönderemediğimiz zamanlar oldu tahsilatı şey yaparlarsa durum sıkıntı Bayağı bir helalleşeceğiz bugün herhalde helalleşeceğiz, bütün yani. veremediğimiz hediyeler adına şu eski kaydımızı dinleyelim Hadi isterseniz bakalım. giden günlerim oldu yola bakmadım seni almadım hala İpe gelmeden düşlerim yalnızlığa <gülüyor> Görsem de yeterli <gülüyor> acı vermem için Hayatıma Modern sabahlar uzun bir aradan sonra 4 Ekim'den itibaren hafta içi her sabah En duygusal yönleriyle Radyo 3'de Beni alsalar ben... Ateşe alsalar, gönlüm arıyor, ihtiyacım var. Bir alsalar, gidemem ki ben hala. Burada da aynısını yapmışız. <gülüyor> Kayıt günü hakikaten ama... Herkes başka bir şeyin aynısını yaptığı için. Bu arada 4 Ekim'de uzun bir aradan sonra falan gibi yanlış düşüncelerden insanlara şey yapmayan bu eski. 4 Ekim 2010. 2010'da. 2010'daki programın başlangıcından önce. O zaman hemen arkasından da bir Prestige diye kayıtlarda olan. Aynı dönemin. 16. Aynı dönemin, aynı 4 Ekim 2010 program döneminin başlangıcında olan 16 cı girebilir miyiz? Prestige diye kayıtlı sevgili dinleyiciler Artık saklımız gizlimiz yok. 4 Ekim'de merhaba diyoruz. Peki biz aslında ne diyoruz? Herkesin dinlenebildiği bir ortamda diyoruz. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır diyoruz. Çağdaş yayıncılık anlayışı diyoruz. Kısacası biz modern samimiyet san. diyoruz. Kısacası biz modern sabahlar diyoruz. Modern sabahlar, hafta içi her sabah... Kaç diyor zaman başlangıç saati? Abi yedide yedi, arayalım Ya hiç arama sormayla uğraşmayayım Sen bitiş saatini söyle abi 10'da biter de 10 iyi abi Kes. Modern sabahlar hafta içi her sabah 10'da bitiyor <gülüyor> Özet geç Ayşegül Hanım demiş ki kont mont giyiyorum Çünkü modern sabahların bitmesi Adine Naçit'in ölmesi gibi bir şey demiş Günaydın efendim <gülüyor> Günaydın Alo, Huhu. Kimle görüşüyoruz beyefendi Sarih Ertan ben. Sarih Bey hoş geldiniz yanımıza. Daha önce konuştuk mu size hiç? Ben birkaç kez aramıştım ama çok önceden aramıştım. Ben de Michigan Gülü'nün diğer yakasından arıyorum sizi. Chicago'dan arıyorum. Ooo Aa, Chicago. Aaa. Chicago merkez kafasına göre herkes. Sağ ol. Chicago'muz güzeldir. <gülüyor> Chicago'muz soğuktur. Soğuk mu şu anda? Soğuk. Kod e, motu çünkü burada havalar soğuk. Valla çok güzel oldu. Kaç çok... yıldır oradasınız? Ben ben bir haftadır buradayım. Eşimle birlikte 6 ay için geldik buraya üniversite araştırma yapmak için. tez aslında. Eşiniz, eşiniz oradan eşiniz size altında. galiba süfle veriyor. Evet, e, evet. Aslında aslında eşimi eşimi hatırlayabilirsiniz. Geçen yıl Hı. Aşure ayında sizi Aşure'le bırakıp Gitmiş kalem boyutunda sarmalar bırakmıştı. Biz bir senedir onu arıyoruz. Aşure Kim değil de, bıraktı bunu bize, Aşure değil de ben sarmayı hatırlıyorum ya. O, çünkü hatta karıştıra karıştırayımmıştık. Bir aşure bir sarma bir aşure bir sarma. apçı gibi bir şey olmuştuk o dönem. <gülüyor> Zaten daha fazla yedilmeniz için o şekilde getirilmişler. Yaprak bulabiliyor musun şimdi orada? Ee, yok ama buraya işim gelirken tekrar getirdi. E yani. Siz niye eşinizle sürekli eşim eşim eşim eşim diyorsunuz? Adı nedir eşinizin? Gülçin, Gülçin, Gülçin. adı. Vallahi Gülçin onun ellerine sağlık. Hakikaten Chicago'da dengeleri değiştirecek bir hüneri var. Umarız gerekli malzemeleri getirmişsiniz. <gülüyor> Siz ne yaptınız? Salçalar, böyle yaprak ne? sarmalar, yufkalarla mı gittiniz oraya? Evet, evet. Ben, evet. Gülçin, Gülçin buraya sorulara geldi. Ben de gelirken getirmesini istemiştim. Sizin de demek sizin tabii şansınıza hep o yaprak sarmalardan yiyebiliyorsunuz. Size de yapıyor mu yoksa sırf bize mi yapmıştı onu? Ha yok. Bana da yiyor. Sizin için de yapmıştı. Çok Onlar şanslısınız. Ama. Ay vallahi ay, sağ ol. Ay bağırın. vallahi sağ Siz de yani. aynı şeyi mi araştırıyorsunuz Chicago'da? Hayır yok. Ben ben araştırıyorum. Eşim otelde hazırlıkta çalışıyor aslında. Hı, -hı. Evet. Geliş gidiş zor olmuyor mu? Evet. <gülüyor> Servisle mi geliyor? Evet. evet. İşte dönem, dönem bitti ve ücreti sizinle alıp geldi yanıma. Aa, süper. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Ay, vallahi tabii çok bir erkeğin ben. güzel araştırma yapabilmesi e, için. Evet. Sağolunuz buradan bir isteğiniz varsa her zaman Twitter'dan e, şeyimiz açık. Siz orada yalnız hissetmeyin kendinizi. Ben çeşitli torent ortamlarında sizin bütün podcast'lerinizi paylaşan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Tek başına 50 GB'lık şeyi paylaştı ve ben haftalar sürmesine rağmen hepsini indirdim. Evet. İhtiyenle her şekilde paylaşabilirim. İyi her şekilde abi. dediniz küçük bir ücret karşılığı gibi söylediniz <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Hayır hayır hayır. Sizden <gülüyor> <gülüyor> herkes faydalanmalı ya. <gülüyor> Tabii valla o da doğru. <gülüyor> Çok sağ olun efendim. Gülçin Hanım'a da sevgiler, mutluluklar diliyoruz size. Şikam evet, Şikago'da gerçek kesin. sevgiyi arayan bir çift. Çıkar i̇nşallah bom. sizi başka platformlarda dinleyin inşallah umarız. Tabi canım bak inşallah efendim. Ne zaman kadın efendim. platformlarında falan hep <gülüyor> olacağız yani. <gülüyor> Sağlığınız <gülüyor> hoşçakalınız. <gülüyor> Hande Hanım demiş ki kont Hoşçakalın. mont giyiyorum kont mont giyiyorum çünkü göz yaşlarımı koluma siliyorum demiş. Çünkü kont iyi güzel emer olur. emmesi kuvvetlidir. Üşüyorum kotor. diyenler var. Emişyonu kuvvetlidir evet onu. Kont mont giyiyorum çünkü üşüyorum diyen e, dinleyicilerimiz e, yoğunlukta onda 34 veriyorsun nokta şu anda yoğunluk e, kod mont yiyorum, şakala, Şaka ben. demenizi bekliyorum demiş bakalım Ya ona en son gene deriz çok istiyorlarsa şaka şaka da deriz de bu bazı şeyleri şakası da olmaz Ama onun şaka bulmalıyız lazım. Bunun şakası yok bunun artık yorgunum. Size bir haber vereyim ilk saatimizi bitirdik kaldığı lan dedi edersem neyle, neyle bitireceğiz? Şöyle bir bu neyayı bir dinleyelim tamam, ya, o da güzel bakalım. bir şeydi zamanda sponsorumuzun ismini yutalım. Aralarında bir şeylere gülüyorlar işte. Bu ne ya? Eski havalarını kaybettiler. Bu ne ya? Evet ya eskiden daha komiktiler. Tekrar da düştüler. Tamamen vakit kaybı. Diğer radyolara zamanında gitmesini biliyor. O sesleri de düzensiz. Bu ne abi ya? Son zamanlarda çok şımardılar. Bir gün sekizde başlıyor. Bir gün sekiz buçukta. Bu ne ya? Ben yani aracımın birinci hafızasından tamamen siliyorum. Resmen Türkçemizi bozuyor. Çok uzun konuşuyorlar. Takip de edinmiyor. Nedir bu? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Abi bu ne ya? İ Bunu mu dinleyeceğiz? Bu ne ya? Bu bir hayat biçimi. Bu biraz gür düşüncedir Hem sevilir hem sevilmez Çözülmeyen bilmecedir Modern sabahlar, hafta içi her gün saat 10'da bitecek şekilde Radyo OTTU'da Teşekkürler Dünyanın en güzel varlıklarına saygı diyorum Bu ne ya? Düz noktadır radyo. Radyo aç. Hayatın sesini aç. Kaka kari bir his var bu sabah içimde. Değişecek her şey bir biçimde. Galiba olacak bu defa. Yoksa çatlayacak bu kafa. Herkes bir şeyin peşinde ama sadece uyanıklar yakalıyor. Diğer orozlar öterken modern sabahlar kakalıyor kaka kaka kaka kakalıyor kaka kaka kaka kakalıyor kaka kaka kaka kakalıyor <laughs> Şeyler Sıkışıp kalmışız bu hikayede Bir söyleyin bana hanımlar beyler Hakkımız yok mu şikayete Belki de enay gördü hayat bize Uyduruk olayları kakalıyor Bir bizi dürtsün uyandırsın diye Modern sabahlar kakalıyor Kaka kaka kaka Kakalıyor Kaka kaka kaka Kakalıyor Geliyorum gak, Aç gelsem de gagalayacağım Tok gelsem de gagalayacağım Geç gelsem de gagalayacağım Tek gelsem de gagalayacağım Evdeysen de gagalayacağım Yolda isandsa gagalayacağım Saadaysan da gagalayacağım Sonraisanda gagalayacağım ben geleceğim, kakalayacağım. Gene gene geleceğim, kakalayacağım. Hiç gelmezsem Ama Geçe geçe geleceğim, kakalayacağım. Gaga kaka, gaga kaka, gaga. Kaka, kakalıyor. Gaga kaka, gaga kaka, gaga. Kaka, kakalıyor. Gaga kaka, gaga kaka, gaga. Kakalıyor. Gaga gaga gaga. Batmıyor bu horoz. Kokalıyor, Gaga, Gaga, Gaga, Kokalıyor, Gaga, Merhaba, ben. konuşan J-Man, Saklanırım yine ben Yine ben Yine ben Parmaklarım uzun uzun Ellerim ayaklarım koca kocaman Kafam Üç hmm, büyük Kendim, Kendim de Küçücüm. Küçücüm. Kadınlar makarna pişirirken Çıkarım mutfak çekmecesinden Korkarlar beni görünce Tüpün arkasına saklanırım hemen ne ne cüceyim, cüceyim ben Konuşan cüceyim ben Çıkarım her yerde saklanırım Sanırım. Yine, yine ben. ben, yine ben, yine ben Gerek, Gerek yok yastığa yorgana Kukuletem yeter bana Başım el arasında Uyurum yatakların altında Çok gariptir benim deklerim. ...kençeleri öperim... ...kulaklara O <gülüyor> ...hoşuna <gülüyor> mı gitti? Merhaba... ...cüceğim <gülüyor> ben... ...konuşan cüceğim <gülüyor> ben... ...çıkarım... Çıkarım hey yerden... Saklanırım. Yine, yine ben... ...yine ben... ...yine ben... ...kuytu köşelerdir benim yerim... ...sevecenim... Merhaba <gülüyor> derim... Acıkırım koşturmaktan Açır uçur enki gazeteler yerim hmm. Kollarımı kıvırıp Top gibi olup Yuvarlanırım <gülüyor> koridorlarda Perdelere tırmalarım Ayakları tırmalarım Bir oradayım, bir burada Hoşuna mı gitti Hoşuna mı gitti Merhaba Çüceğim ben Konuşan Çüceğim <gülüyor> ben Çıkarım her, her yerden. Yerden. Sallanırım yine ben, yine ben, yine ben. Sessiz ve top gecelerde, sallanırım abiyelerde. Şimte göremez beni seferlerde. Zamanı gelince bırakırım kendimi, düşerim yere. Ama zıplarım yine, zıplarım yine, zıplarım yine. Şu namide. Dice bir daha yaparım. Gitmediyse Radyo Tülesi'niz Modern sabahların yeni saatinden Hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler Yeni saat diyoruz bizim son iki saatimizden Bir tanesi <gülüyor> <gülüyor> Ama dur Daha dur, du ağlamak du du için daha çok farkımız var erken. Daha eşikler gibi ağlayacağız Anıra anıra böğre alayacağız Ağlayacağız ee, Hashtagimiz de devam ediyor sevgili dinleyiciler Twitter üzerinden bir yandan Telefonlarımız da geliyor Hashtag kasıyoruz aman hashtagimiz Modern Sabahlarla Gelen adalet değil, değil. Kont mont giyiyorum çünkü, çünkü. Kenan Bey şöyle demiş mesela kont mont giyiyorum çünkü annemin vasiyeti demiş. Ben bir alkış istiyorum ya vallahi tebrik ediyorum. Işte. hayırlı evlat, hayırlı ediyoruz. evlat böyle olur. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Samet Özkan. Samet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? Valla işe gidiyorum. İşe gidiyorum evet, çünkü diye kont tepki. mont giyiyorum çünkü. Çünkü senin bizler çok üzgünüm. Aa, evet üzüntüyü gizleyen bir pelerin gibidir adeta Kodmont. Çok teşekkürler efendim evet. eksik olmayın. Yani, evet, biz de sizden ayrıldığımız için üzülüyoruz. Ben de siz dinliyorum. Evet. O, o, o, o seneden beri berabersiniz. Sanki hiç hani, gitmeyeceksiniz gibiydi. Hani sahil hepinizi gömecek 90 yaşında. Biz hala sahil izinmeyeceğiz geliyordu bana. Valla biz de öyle hayal ediyorduk yani ilerleyen yıllarda burada stüdyoda kendi kabahatimizi yiyecek hale geldiğimizde de yayın devam eder diye. Zaten sırf o yüzden son saatte öyle küçük bir parça da olsa <gülüyor> sembolik olarak onu yaşamaya çalışacağız. Çok teşekkürler Samet Bey görüşmek ee, üzere efendim. Sizleri çok seviyoruz inşallah tekrar tekrar başka platformlarda e, diyorsunuz. Buluşuruz. Biz de çok sizi seviyorum. görmeyi umut ediyoruz merak etmeyiniz inşallah olacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ya Bu beda kısımları hakikaten insanın şeyini ne derler ona e, ayarlarını şey yapıyor bozuyor. Hakan Bey sormuş hediyem ulaştı mı acaba demiş hediye, hediye ulaştı hediye ulaştı. Hediye ulaştı. Hediye ulaştı Hakan Bey Selçuk Bey e, Sayın Bacak e, <gülüyor> Tekrar edelim. uzun, uzun. Gergedanı ben aldım kurbağa ege aldı e, geri kalan fili de e, sevgili Oktay aldım Oktay mı aldın Oktay, aldın. Oktay aldın? Oktay'm, Oktay'm, sana, aldın sana mı vermiştim sana mı vermiştim fili, fili, Ayrıca kurabiyeler de çok teşekkür ederiz altından da kurabiye çıktı altından kurabiye mi çıktı E tabi yoksa, yoksa kuru, kuru kuru sanatta sevinecek adam ya o kadar nezih insanlar değiliz. Fil'i ben aldım. Kurbağa kim aldı? Faiz sen aldın. Ee, ben mi aldım. Sen aldın. aldın. geldi aldı galiba ben almadım geldi galiba, geldi evet. Ee, bu arada Faiz sen bir telefonla bir dışarı çıksan da. Evet. Böyle duygusal dakikalarda bir şarkı dışarıdaki korusuzla beraber söylesek orada da hazır ses varken. Ee, ben şarkıyı ayarlayacağım orada hep birlikte bir söyleyelim. Ha, olur, tamam. Olur. Sen şimdi hatlar yoğun. Bir seni, de fire... Sen söyle. Ben eski radyo otu çalışındım diye. Seni önden şey yaparlar. De... Bağlısınlar. <gülüyor> Faiz. Çıkmadan önce ben sana bir şey sormak istiyorum. Ee, yaklaşık iki aydır Milli Kütüphane'ye gidip geliyorsun sen. Evet. Ee, i̇ki ay değil bir aydır programımızın biteceğinden haberdar olduğumuz günden itibaren. Evet. Bu şey dedin bir ya hani modern sabahlar yayına geçtikten sonraki eski gazeteleri eski ben. gazeteleri evet. İnceli. Onun çalışmasını bitirdin mi bugün yapacak mıyız? Abi... 99'dan bu yana olan gazete başlıkları. Aynen abi. Hepsini yaptım. Hepsini, Ay, hepsini yaptım. Hepsini yaptık falan. ama kısmet değil yani bugün de gazeteleri 2-3 dakikalık bir köşeye, bir köşeye yaparız. Gibi gibi Günaydın iyiydi. efendim. Günaydınlar nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? efendim. Ben Canberk. Ee, daha önce görüşme fırsatımız olmamıştı ama bir aramak istedim son program için. Çok teşekkür ederiz Canberk Bey. Neredesiniz? Ne demek? Şu an yoldayım. Afyon, Karaysal civarındayım. Afyondasınız. Aynen ama diğer arkadaşlardaki kadar tabii Michigan'ın görüntüsü değil yani. Biraz <gülüyor> Afyonumuz çok, çok güzeldir. Notu. Michigan'dan 10 kat güzeldir. Efendim. 10 tane öyle. Michigan bir afyon edemez. Kaymak var mı Michigan'da? Yok şimdi bir kaymak yiyeceğim. Doğru diyorsunuz valla. Peki efendim. Bu saatte ya de çok güzel olur Canberk Bey kaymak. Buyurun. Ben Antalya tatile gidiyorum da yeni başlangıçlar adına bir mixte falan yapabilir miyiz? Ya da nasıl bir şey yapalım? Yani ne yapalım? Daha daha Bana kaset ya. diyor. Ne diyor. Nereleri koyalım? Mesela Emin'in yeni şarkısı Yaylı Yatağı koyalım ha, mı? Süper olabilir evet. Tamam evet, efendim. Evet. Demin ki de çok güzeldi. Tamam. Tamam. Onları bir şekilde Hep bir var. yerde toplu e evet. şekilde sunmanın yolunu bulacağız zaten. Çok yani teşekkür ediyoruz. İyi radyoyu bırakmanızı istemiyoruz kesinlikle. Peki efendim. Tamam peki efendim. Görüşmek çok teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Dikkatli bakın. dikkatli güzel güzel gidin. Güzel yolculuklar. Tatiliniz. Evet güzel, hakikaten. Gayet kurallara uyarak gidiyorlar. Tamam. ]lar. Bravo tamam. size. Bravo sunuz. Aferinsiniz. aferinsiniz. Bu Arada evet. mont Mont'sini de söyleyeyim. Ha, evet kot kot Mont giyiyorum çünkü çünkü sütü kot farkını seviyorum çok. Evet. Valla çok güzel oldu. Yakıştı. Yakıştı. Evet. Fahir sen bir dışarı çıkmıştın. Evet. Biraz dışarı anılarını çıktık. alabilirim. Anılarımı anlatayım. Egeciğim şöyle söyleyeyim. Bütün hatlarımız flash. Hadi canım. Radyoyu aradığın zaman direkt şey çıkıyor. <gülüyor> e, ne derler ona? Telesekreter çıkıyor. Yani. Ha, o zaman istersen sen beni ara. Evet. Buradan verelim şeyi. Buradan verebileceğim mi? Şuradan telefon nasıl oluyor? Veririz veririz Oradan hat mı? Şimdi bu buradan tığ teber alacak. Oradan tığ teberden tığ tebere vereceğiz. Onun yerine çok teknik konuştum Fahir. Radyoculukta tığ teber çok bizim aramızda önemli bir konudur. Geldi telefonumuz var galiba. Günaydın efendim. Ana bağlandım ya. Bağlandım ya bağlandın. Kimle görüşüyoruz? Bağlandım bağlandım. Nasılsınız abilerim ben buram. Buğra hoş, geldi. hoş geldiniz. Neresiniz şu anda? Hoş bulduk. Ah, Seattle, Washington. Seattle, Washington. Seattle merkez kafasına göre herkes diyoruz. <gülüyor> Aynen biz öyle diyoruz. Abi nasılsınız ya? Sesinizi bir Yani böyle karşılıklı konuşmak çok güzel. Ay çok güzel Bizim bir şey. de Buğra'ya hakikaten. Seattle'ımız güzeldir. Seattle'ımız özeldir. Seattle'ımız Buğra'yla ayrı bir güzeldir. Çok teşekkür Bu... ederim. Ben daha önce de adımda Nevada'lı Buğra olarak geçiyordum ama taşındım tabii. Sonra kütüğü Sonra... Seattle aldırdın değil mi sen? Aynen, aynen öyle. Yaptım. O zaman şöyle diyelim Amerika merkez kafasına göre herkes. herkes Oradan oraya ne yap? Çok Borç doğru. takıp takıp dolaşıyor musunuz? Yeni bir kimlik yeni bir şans çok mı? Evet benim olayım o. Tanık şey koruma programından arıyorum. Peki efendim çok teşekkürler yalnız bırakmadığınız için bize. Şey, bir şey söyleyeceğim. Buyurun Değil tabii ki. 11 senedir bilmiyorum. neredeyse hiç yani bir podcast'ınızı kaçırmadım. Bir kısmına da e, depo oldum. Benim hatçiklerden birinde duruyor. Hı hı. E, Size çok teşekkür etmek istiyorum. Hayatımı çok renklendirdiniz. Sağ olun efendim. Ee, 11 senedir dinliyorum. Bugüne kadar hiç zararını görmedim. Hiçbir zararını görmedim. Peki sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Kodmont giyiyorum çünkü ile bitirelim bari Bura Bey. Kodmont giyiyorum çünkü zonsuz e, dolaşırken lazım oluyor. <gülüyor> çok, güzel, çok güzel. Hakikaten teşekkür ediyoruz Buğra Bey. Seattle'a selamlar. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Çok... Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. 2000 yılında bir e, Andreas Treske bizim için bir şey yapmış. Aa o tam hastalıklı. Demodene Morgan, demodene Morgan. Onu da e, Ozan yapmıştı sağ olsun. <gülüyor> ee, Ozan'ı da alalım, analım. Andreas Treske'yi de bir analım. Ee, onlara da bir teşekkür ederim. Ve e, dilerseniz hangi, bakayım track numarası söyleyeyim ben. 9 numaralı soket diyorum. Soket evet. 9 numaralı sokette Andreas Treske'nin... Kısacık, bir... kısacık da bir şey. Noch nie da gewesen, noch nie gehört. Aha, aha, aha. Das neue fantastische Morgenprogramm. Der moderne Morgen, der moderne Morgen. Stereoprogramm. Noch nie da gewesen. Der, der, der moderne Morgen, noch nie, noch nie gehört. Und jetzt in Stereo für unsere Hörer zu Hause mit ihren Stereoempfängern. Ben bunu ilk dinlediğimde porno zannetmiştim. Bunu... Eskiden Gendi. evet öyle Fil bir şey var. Çünkü tam bu şey vardı. Ama eskiden bir tek bu şey, sektörü Almanların elindeydi. O yüzden ondan sonra tabii tüm dünyaya yayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Yayılmıştık insanlar şey diyordu. Yani programı dinlerken içinde bir kamaycılar bir şeyler oluyor otomatikman falan. De. Zaten program öyle tutmaya başladı. Evet milenyumla evet. beraber coşkancasını yaşadı doyasıya. Program gurbetten bir haber Amerika'nın Sesine döndü demiş <gülüyor> Kerem Bey Kerem. Hakikaten Amerika'nın sesi Voice of America ee, Buradan Amerika'dan dinleyenlere de Bir kez daha selamlar ne yapıyorsun olsun abi, Bir sonraki radyoyu mı şey yapmaya çalışıyorsun Aa, bu da... <gülüyor> Ayarlamaya mı çalışıyorsun Ayarlamaya mı tamam çalışıyorum, çalışıyorum. <gülüyor> bir yerlere manyel mi veriyorum Ne yapıyorum Şimdi Modern sabahlar e, 99 Kasım'da başladı ya Sevgili dinleyicilerimiz bilir e, Onun öncesinde de ee, güzel programlarımız vardı mevcuttu değil mi? Evet. Ee, hatırlayan dinleyicilerimiz var 95'ten beri dinleyen dinleyicilerimiz var onlardan biri modern sabahların hemen öncesindeydi değil mi Uyku Mahmuru Ege. Tabii, tabii, tabii. Ilk sabah kuşu andaki ilk program Uyku Mahmuru'ndan sonra mı modern sabahlarla başladık biz aynen, aynen. Uyku Mahmuru'nun bir e, tanıtım var onu dinleyelim mi Ay vallahi ama soket vallahi. numarası soket numarası soket bakıyoruz 8 numaralı soket. Emin misin Oktay yoksa? Evet ama Ege şu fonu al da bir tam duyalım ya. İyi günler hocam. Gerçek sevgi var mı? Gerçek sevgi var. istemediğin kadar var. Ama nasıl olur? Geçen gel yoktu. Şimdi şöyle olur. Bir adam ben senden gerçek sevgi alacağım der. Sonra da programını bitirir. Ondan sonra senin bütün bağladığın para, gerçek sevgiler böyle raflardan ah işte böyle sana bakar. Gerçek sevgi bakar, karşılıksız aşk bakar, kalabalık içinde yalnızlık bakar. Ben buradan arkadaşa seslenmek istiyorum. Sen çok terbiyesiz bir adammasın arkadaşım. Ve sözün eri olmayan bir insanmışsın. Buradan seni protesto ediyorum ve hatta kınamaya kadar götürüyorum bunu. Hayda ne alakası var? Çok alakası var beyefendi. O koca kafasıyla sabaha geçmiş. Öyle mi? <gülüyor> Öyle. Öyle. 7 ile on arasında program olur mu? Uyku Mahmuru diye program olur mu? Ha bu gerçek sevgi vurgusu şeyden eski ben gece kuşağındayken o program gerçek sevgiyi arayanların programıydı ya. Ha. Ne 100 yılın fiyaskosu? 100 yılın fiyaskosu. 100 yılın, fiyaskosu 100 yılın fiyaskosu. gerçek sevginin. E Turbo Ege 2000. O önce. O öncesi. Aynen. O gündüz programıydı değil mi? Gündüz diyeceğim o da akşam. O da akşamüstü programı. Yani, yani işte o. akşam, işte o gece programında Ondan, gerçek sevgi aranıyordum. Ben sabahlardan aramıyordu. önce adeta vallahi sürünmüşsün oradan oraya oradan oraya. Gerçek... Dok... Gece attım ya Fahir. Hadi... Uyku mağmuru şeyimi yapıyordum. 1998 mi uyku mağmuru? 98. 99 99, 99. Mart. 99'un başı. Tabii canım o kısa program. Tamam. Mart'tan ne kadar? Kasım'a işte, kadar işte. Kasım da değil ya. Ağustos'a kadar falan. Öyle kısa. Tamam abi boz kısa orada da boz. bir program. Hoppa bir telefonla devam edelim. Neşemizi bulalım. Ay bir düz sesini Değil duyalım mi? ya. Dur, dur gelmemiş. Nasıl ayarlarız Fahir sen bir şu koro işini yapsaydık çok güzel olacaktı. E tamam koro işini yapmaya çalışayım hatlarımız ama orada. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın Merhaba, ben Dilara. Dilara Hanım hoş geldiniz ne yapıyorsunuz şu anda? Hoş bulduk. Eee neyim bir şey yürüyorum. Sizi dinlerken eski ben okulu yurdum, liseye, üniversiteye şimdi işe gidiyorum. Ne tip işiniz var Dilara Hanım? Ee, üniversitede çalışıyorum. Evli misiniz Dilara Hanım? Yok hayır. Yani üniversiteye soktuk, mezun ettik, işe soktuk şu evliliği de <gülüyor> bağlasaydık demiş. hakikaten. Yani Siz evlendiremeden bitir, bitiyor program. Yani, <gülüyor> evet, evet. Var mı peki şimdi... en azından bir aday var mı? Var. E, i̇yi bari. <gülüyor> yani İyi bari. Yani oradan bir şeyimiz, tesellimiz oldu. Evet, evet. Ya bir de siz bana ince saz bileti kazandırmıştınız zamanında. Hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz. Hiç unutmadık. Hep konuşuyoruz onu kendi aramızda da. <gülüyor> ya evet. Ama siz konuşmuyorsan da ben konuşuyorum yani. Yani o ince saz biletini verdiğimiz kız da bizi hiç aramadı. Vefasız çıktı diyorduk. Bizi mahcup <gülüyor> ettiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ama çok iyi. Ya, ya, yaptınız sağ, sağ, zaten sağ olun <gülüyor> Bin tane ince saz biletimiz olsa bini de sizin olur. O derece. Ya keşke siz de bin yılda yapsanız da program bizde dinlesek. Valla bin yılın ya. garantisi verirse zaten <gülüyor> her şeyi yapardık. Çok sağ olun <gülüyor> efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal Dilara. Hoşça kalın Reklamlar kalın. diyorlar sevgili dinleyiciler. Ne diyorlar, sevgili dinleyiciler hadi ver reklamı. Verelim reklamı. Reklamdan sonra da devam edelim Oda Sabahların Veda Programı'na. <gülüyor> Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Alo Kime diyorum ben alo Senin için toplandı yine bu çete Al sana uyanmak için bir reçete Yatağından kalk Yatağımdan kalk go, go, go, go, go, go, go. Yatağımdan Herkes kalksın artık, herkes artık annenin karşısına al eline bir tarak saçların zorlama bırak düşün biraz bugün yapacağın işleri pıt pıt pıt pıt için bir takım bahaneler neymiş efendim boşver bunları her şeyi bana bırak sen yeter ki yatağından kal kalk kalk kalk dün gece Zorladıysan sabaha kadar hep horladıysan Uykun kalacak yastığında radyonun düğmesine bastığında Gözde çapak burunda tatak var Bir türlü ayrılamadığın yatak var Kalk kendine bir yumurta haşla Güne modern sabahlarla başla Modern sabahlar Moda modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Uyanır uyanmaz Modern sabahlar Kalkar kalkmaz Modern sabahlar Sabah sabah Modern sabahlar Kime diyorum ben alo Müzik <gülüyor> <gülüyor> güzel şarkıymış ya. abi aynı tarafı dinledik senelerdi. Baştan sona bol bol dinleyelim. Üsteki Sen günlerdi. beni görmedin değil mi? Koşarak stüdyoya girdim ben. Gün Niye koştun? Da. Ha fon başladı diyemem. Fon, fon başladı Gün diye. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak <gülüyor>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 Şu anda dışarıda İyi Kalpli İnsanlar Korosu'nun yanında. Orada mısın Fahir? Duyuyor musun benim? Buradayım, buradayım. Korosu'nun yanındayım. Şöyle bir durumumuz da var. Hatlarımız bir e, atışılır sebeplerden yoğun olduğu için e, Fahir'le garip bir bağlantı kuruyoruz. Şimdi duygusal dakikalar yaşadık. Hakikaten de uzun zamandır görmediğimiz bazı dostlarımız da e, radyo Otü'den arkadaşlarımızla ee, arkadaşlarımız da bize geliyorlar. Sarılmalar, öpüşmeler falan filanlar oluyor. Bunlar zamanında yaşadığımız duyguları eee çıkaracak bir şarkıyla dışarıdaki evet. koro da bize katılırsa hakikaten çok güzel olacak. Şöyle bir abi şarkı söyleyeceğiz. Bir dakika. Söyleyeceğiz. Şimdi bir dakika. Ha. Ha. Tamam ee, kimse bir yere gitti yok. Radyonun sesini kısmam lazım. Yok radyonun sesini, sesini kısma, kısma. Olmaz siz bastırırsınız onu merak etme. Hazırsanız başlıyoruz. Biz de burada söyleyeceğiz. Herkes dinlediği yerde söylesin duygularını. Aa tamam, neyi söylüyoruz? Sence Fahir? biliyorum. Bir tane, ben Bir dakika. Duyuyor musunuz Fahir? herkes bir söylemeye hazırlandı da duydu şu anla. Zeki verenin fake'ini yediler. Hazırsanız girmeye dediler diye geliyoruz. Dediler evet. zamanla hep. Ama sen, işte Ama. sen duyuluyorsun. Ya bir daha <gülüyor> zamanla hep azalırmış sevgiler <gülüyor> olsun baba değille geçen yıllar yeniden nasıl olur <gülüyor> <gülüyor> Faer gelebilirsin hakikaten. Burada zaten e, seninle devam edeceğiz anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyoruz korumuza Biraz da Zeki abiden dinlemeye devam edelim. Kadar çok mu? Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu mu? Ömür dediğiniz şey. İstecek kadar çok mu? Buyursunlar efendim. Ben buyursunlar efendim. Şunu söyleyeyim. Bu parça çok biliniyor. Öncelikle onu <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> Öyle. E sadece bir kısmını söyledik. Nasıl mesela Fun Loving Criminals'ın Get It Right'ını biz fon olarak biliyoruz tüm dinleyicilerimizle. De. Dediler, zaman yani hep dediler de, zamanı hepinde dediler o hepinde, Dediler diyebiliyoruz. Biz Bizim de. hatamız. Bizim hatamız. Bizden ötürü. Bizden ötürü. Ondan sonra program niye bitti? Aa işte bundan ötürü. En basit şarkıyı bile 16 senedir öğretemediysen. Yani bu millete her şeyi öğrettim ama dediler zamanla Anlayıp hep öğretemedim, öğretemedim diye bir böyle anekdotum vardır benim. <gülüyor> Güzel. Anekdotlar köşesini de inşallah bugün yapalım. Evet. Ay. Ay. Bir şey geldi ya. Bak dediler zamanla hepten sonra bir ağırlık çöktü. Çöker tabii çökme yapar. Çöker. Zaten o yüzden isterseniz bir de çökertme patlatalım. Ne dersiniz? Ne dersin Oktay, bir çökertme. Şey yapalım mı? Hmm. 2004'te e, Ege sen yapmıştın galiba. Sen sen mi yaptım. Ben mi yaptım? Can, sen mi yapmıştın? Ben yapmış olmalı. Caner Play with Madness mı diyorsun? Ha, girmeyelim mi içeri? Çok oraya. çirkin o bir şey ya. La hakikaten çok çirkin bir şey. Bizde biz hiç de... modern sabahlarla alakası olan bir şey değil. Ama istersen e, girmişiz bir... onun yayında. Girdik de sonra çok çirkin oldu ortaya çıkınca. Yani Biraz çirkin de dedim evet. Biraz dinleyelim mi kaç? Hmm. E girmeyelim be abi. So so e, ne oldu şimdi merak oldu acaba. Ne dedi? Nusret. Şirket 10. 10 soket numarası o. Hayır 10 numaradan listemize girmiş hadi Bark. Şiirimizi okuyalım. Buyurun. Can I play with madness? Bir saniye. Bir şiiri dinleyelim ve alkışlar istiyorum Caner için. yüzünüzden evi yaktım. Çocuklarımı perişan ettim. Sabah 5'e kadar televizyonun karşısında gözlerim şişti. Sen kavga ediyorsun, ben ağlıyorum. Sen gülüyorsun, ben gülüyorum. Kulun gülüyor gülüyor. Söyle. oğlum Caner. Ben kaç günüzü geçirdim. Suç bulmuyorum, külüne buluyorum. Eski şehire gideceğim, yanına. Hakikaten kart. çok garip bir şey. O çok garip bir takım yapacağım. hikayeler. <gülüyor> ben Bu dün ne? akşam dinledim gerçi bunu. Uzun uzun da dinledim. Alt dakika falan bunun uzunluğu. Tabii canım en güzel tarafı da ben canere suç bulmuyorum diyen kadın bugün bile haklı. Ne kadar haklı olduğu ortada. O zaman e, bir 2000 biliyorsunuz 5'te biz bir ödül aldık. Hı hı. Yani daha doğrusu sonra da aldık da 2005'te bu ödül için bir şey yapmışız. Ne yapmışız? Ee, kabus diye bir e, prodüksiyona girmişiz. Bir garip bir şeyler yapmışız. Ödülü, almad ödülü aldığımız, iyi kalpli insanların oylarıyla aldığımız en iyi program ödülü. ve en iyi programcı ödülü. Evet. E, o törenden önce, ödülü aldığımız belli galiba. E, o törenden önce bir şey yapmışız. Onu dinleyelim mi? Dur bakayım. Soket sırasını söylüyorum sana Ege. 14 14 numarasıyla neydi bu kabus kabus Medyanın en ileri 2005 halk oynaması sonucunda en iyi programcı ödülünü modern sabahlar alamadı <Gülüyor> Hayır hayır oh, Abi gene aynı kabusu gördüm Oktay aynı kabusu yine ödülü alamıyorduk Abi ben de gördüm ya Oh. Oktay ha? Oğlum sırtın su içinde kalmış ya Abi ne olacak biz ya her gece aynı kabusu görüyoruz Ödül rüyalarımıza giriyor <gülüyor> ya Ya beyler biz niye hepimiz aynı yatakta yatıyoruz ya E fayr Bütün yorganı alıyorsun abi buz gibi oluyor elim kolum ya Bıktı mısınız ya sıkış ya Oktay sen biraz daha sen araya abi. sıkış ya gel, e, gel, Baksana gel. adamın şey yaptığı yorganı ya, ya, Rahat mısın şimdi Tamam oldu. Şimdi oh. rahatız tamam Bize bir ödül verecekler ama dur bakalım ne ödül verecekler Ve o ödül <gülüyor> Hiç verilmedi. <gülüyor> Güzel haftası, onur haftasında yakışır bir ödül oldu. Buyurun efendim. <gülüyor> Ege valla bak atacağım. Ne diyeyim Aytem buyurun buyurun. Buyur, biraz buyurun. Tvay tokayım mı? Oku. Twight okuyayım oku. Hmm. Biraz <gülüyor> Twight oku. Ok, tai Twight oku. Bu arada sen dün paylaştın ya şu. Paylaştım ne <gülüyor> oldu zorlama mı gittin? <gülüyor> Zoruma gitti. Gücüme gitti. Ağrıma gitti. Evet o fotoğrafla, fotoğrafla ilgili. Fotoğrafla ilgili. Abi dinleyicilerimize onu duyuralım. Belki e, kullanmayanlar vardır Modern sabahların faça sayfası. E, faça. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> faça 2015. <gülüyor> Façabook.com. E, Burslayışı Modern Sabahlar sayfasında e, bizim 99 yılında ilk çekilen program evet, fotoğrafı. Evet, Matthew, Matthew Erdem tarafından çekilen. geçtiğimiz hafta çekilen bir e, yine aynı fotoğrafın yeniden canlandırılmasını yan yana koyduk. Duygu dolu anlar yaşadık. Canlandırılma çalışması. O fotoğrafın çekim anlarından değişik <gülüyor> e, şeyleri yayınımıza aktaralım. Bakalım neler yaşanmış çekilirken. Gel çekilir, çekilir. Gel gel gel gel Bak mi? Çekti mi? Çekti mi? E, hoş. <gülüyor> Çok güzel anılar işte bunlar. İlla eskilere gideceğiz diye bir şey yok. Bu da geçen hafta çekilen bir fotoğraftı. Ee, onu paylaşmıştık. Twitter'dan da paylaştık. Sonrasında sen ne soruyordun Fahir? O fotoğrafı paylaş. Ya o fotoğrafla ilgili. Ee, Tevaatürler var diyorsun. Tevaat yok. Yeni... Bu adam sizler değilsiniz Bu ki Bu adam diyeyim. siz misiniz? Kim ne çok değişmiş? En çok kim değişmiş? Boyu uzamış, boyu kısalmış diye bir şeyler var. Ya yok alakası yok. Boyu uzalır, boyu kısalır mı ya? Hayır ben ön önce söyleyelim. Bende biraz kemik erimesi var. Ondan tabii ki biraz etkisi oldu. Bir, 14 santim kısaldım. Bir de esmerleşmiş miyiz ya? Yoksa ışıktan mı öyle? Işıktan Işık. Kara kara yok. çıkmışız yani. Ya Biz, bir de o tabii o zamanlar genci. Bize diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve ben zenci olmakla gurur duyuyorum. Tabii ki. Çünkü bir görseniz yani hakikaten her tarafıyla. Evet ne diyor nokta Tweetlere bakalım Tweetlere mesela. bakalım. Tatil yerinden bize ulaşan dinleyicilerimiz var. Hı -hı. Tatildeymiş mesela. Ee, ama sabah saat e, işte 7'ye kurmuş. Ve şu anda bizi dinliyormuş. Herhalde o da zor bir şey ya tatil hakikaten, yaparken. Tatil sabahında da erken erken kalkmak hakikaten. Zor Her baba yiğitin acı değil Elbette tabi Ramazan'da e, ucuz dönemde tatile gitmek kolay Ama o tatilde sabah erken kalkmak kolay değil Çünkü e, <gülüyor> daha önce böyle bir şey yapanlara Ne dediklerini biliyorsunuz değil mi? Ne dediler biliyorsunuz ne dediler? dediler zamanla hep Azalırmış sevgiler olsun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 Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu son yok mu? <gülüyor> Ömür dediğimiz şey. Kısa kadar çok... Çok güzel okuyor bunu. Abacı değil mi bu çalan? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oden Sabahlar Radyo turası Oden Sabahlar'da yeni bir saatten Herkesin bir kez daha günaydın. ile Gevgeye geçeyim lütfen Kuşa bakmadım ben artık neredeyse 45 yaşına girmiş bir ara Lütfen bana bir tipleme muamelesi yapma Ben de ee, seni seviyorum Sevgili dinleyicilerimizin daha çok özlediğimi de Atil abi sizden rica Bu anınızı bize bir kez daha anlatır mısınız? <gülüyor> Çocuklar biliyorum çok e, çok aldık istemiyorsun ama ama bugün var. de çalışmıyorsunuz bu, Atil abi yani sonuçta <gülüyor> sonuçta bari bari bu ve bunun gibi pek çok anım var unutulmaz unutulmaz yaşadımız unutulmaz Kadınlar hep aynı şeyler şikayetçi. Neden bu kadar çapkınmışım? Neden bu kadar çılgınmışım? Ben de hep aynı şey söylüyorum onlara. Teşküz mü? Haydi yege, haydi seni seçtim diyorsun. Ben Pikachu değilim ki. Bağlanmamı bekliyorsun Küçük küçük değilim ki Sana bu söylediklerim Yalan gibi gelebilir Dikkat et bu çılgın gece Yalan gibi gelebilir Çılgınım, çapkınım İşte buyum eskizmi Duyarlı, ayarlı uyum buyum mi? Çirginim, işte buyum, excuse me. a Fishin' Oh, I'm a me? Oh, <gülüyor> <Excuse me. gülüyor> again You çekince giderim senden bakınca bunlar daha bir şey değil zengör kaş edim çıkınca bu şarkıyı dinleyenler bana deli diye dikkat et bu coşkun gence Sincap gibi iyi bilir khat khat khat khat ay çalgınım çapkinım işte buyum eskiz mi duyallı ayallı Piştir huyum, esküz mü? Çılgınım, çapkınım. İşte buyum, esküz mü? Duyarlı, ayarlı. Piştir huyum, esküz mü? Hmm, esküz Ege, esküz mü de? Çılgınım, çapkınım. İşte buyum, esküz mü? Duyarlı, ayarlı. Pişti huyum, esküz mü? Çirginim, İşte işte buyum, esküz mü? Duyarlı, ayarlı, piştir huyum, esküz mü? Hey kızlar, sana kim ver, mü? Hadi ötülesiniz Bu kadar sabahlar devam ediyor Ama nereye kadar sevgili dinleyiciler 8.46 oldu saatimiz Son dakikalarımız bunlar Ve bir kez daha Şenol Günbayra'ı bu güzel şarkıyla anmış olduk Sevgili dostumuz şu anda yukarılarda bir yerde bizi dinliyorsa Ona da el sallıyoruz Hatta sadece el sallamıyoruz Bütün gönlümüzü yüreğimizi sallıyoruz Ve çat çat çat Masaya vurarak onu buradan Vurluyoruz bir kez daha Bulutların arasında Buyursunlar efendim. Dışarıda duygu dolu anlar yaşandı. Hakikaten de tekrar stüdyomuza döndük. İlerleyen dakikalarda da böyle bir e, sohbetlerini bitirdiğinde buraya alalım. Eski radyocu dostlarımızı da aramızda görmek bizi mutlu edecek. Alo, kim var telefonda? Heh, teşekkürler, sesini duyduk. Onu bir Fulya'ya verebilir misin dışarıda? Belki düğe girmek istemez çünkü... Ya da geçen hafta cuma bitirdi programını. Veda evet, etti. Hı. Alo. Alo ne haber kız? Yapıyorsun? İyidir, <gülüyor> kız <gülüyor> ne yapıyorsun? Bir ne olsun. Kız ne yapıyorsun? Çok ıı, değişik bir duygu gerçekten. Sizi de bu karanlık tarafa bekliyoruz en kısa zamanda. <gülüyor> Geliyoruz. Bizi Zaten daha çok daha çağırdı. Çok mesafemiz yok yani şu 50-100 metre bir mesafemiz var stüdyodan senin olduğun yere. Evet. İler... çılgın bir kalabalık var. <gülüyor> o zaman e, madem şey e, daha güzel bir telefon bağlantısı yaptık. Radyonuzun fulya. sesi. <gülüyor> Radyonuzun, Radyonuzun sesi. sesini tabii eski radyocu Ay, unuttu evet hepsini. Ya. Hepsini Radyoyu unuttu. kapatmak lazım değil mi? Bak şimdi mesela telefona yaklaşıyorum. Tamam çok güzel. Şu anda fulya o zaman orkestra şefi sen olarak. Tamam. E, tutarsan hep birlikte Şu anda radyodan duyuyor olman lazım şarkıyı. İyi kaçın sana ay kur sözdür söylüyoruz. biraz öğrendiğinizi biraz düşünüyoruz. Yine açabiliriz. Ha, yine evet dediler zamanla. <gülüyor> Artık diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Saadet'in kaynak. Eski eski, eski toprak geldi. Yani. Ali Tekin türümüz de burada bu dediler arada. O, koroset olacak. Zamanla hep azam etmiş sevilir. Ondan Yılların yeter. Nene nene Aldı mı? Yeterli. Oldu, o, oldu yeterli. Fülya gel biraz Özle sen studioyu. <gülüyor> Nasıl var konuşamayan birini O da çok güzel eşlik etti. Bu arada biz yani bir taraftan da e, içten içe üzülüyoruz çünkü her sabah telefon numarası verdikten sonra. Ee, yayınımıza bağlanan bir dinleyicimiz vardı İrfan abi. Evet. Ee, İrfan abi bu sabah aramadı demek ki gönül koydu. Ee, keşke ona da ulaşabilsek İrfan, sesini... oralarda İrfan, İrfan abi oralarda bir İrfan abi İrfan abi burada mısın diye bir söyle İrfan söylen... abinin temsilcisi burada. Temsilcisi mi? Veriyorum evet. hemen Hadi kendisine. Versene bir Alo merhaba. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi hoş geldiniz. Saygılar <gülüyor> abi. Buldum abisi ya nasılsınız iyisiniz. İyi, İy yeni yeni uyanmış gibi bir haliniz var. Evde <gülüyor> misiniz Yok, şu an? Bugün ol. size çok yakınım ya. İyi, çok sağ olun <gülüyor> efendim evet. eksik olmayın. Buraya arkadaşlar takılmaya geldik sizi görmeye. Sizinle çok tanışmak isteyenler vardı tanıştınız mı herkes gelip Aa, sizinle tanıştı mı? Allah ya evet gördüler şu anda. İfala abi bir e, hashtag alabilir miyiz sizden kotmont mont giyiyorum çünkü diye. Aa, dakika <gülüyor> neyin bir dakikası İrfan abi <gülüyor> kot mont giyiyorum çünkü e, kot montum yok kot montunuz yok çok evet. güzel oldu yalnız İrfan abi bugün bugüne özel bir şey rica edeceğiz sizden evet. hani böyle siz konuşuyorsunuz çat diye kapatıyorsunuz ya telefonu evet. yine öyle kapatır mısınız yine bugün de öyle o şekilde kapatır mısınız Neyse diyerek <gülüyor> ah. Ah. hazırmış zaten <gülüyor> büyük ihtimalle bitti söyleyeceği bitmiştir. Neyse diyerek kapattı Şu çanak sorular misin? yapalım mı? Çanak sorular yapalım. Yani e, elbette yapılacak çok şey var ama e, bir taraftan da söylenmesi gereken herkesin merak ettiği bazı sorular var e, sorulması beklenen onları soracağız. Cevaplar açacağız sevgi dinleyiciler her zaman olduğu gibi. Hangi, ne yapıyorsuneki? Hangi programda yapıyorduk bunu oktay? Çanak sorulardı ben. Çanak, çanak sorularda yapıyoruz. Çanak sorular. Çanak sorular. Çanak, çanak sorular. çanak, çanak, çanak, çanak. Çanak, çanak sorular. Kim soruyor, kim sorulmadı? Çocuklar mı? Dediğiniz bir sorular mı? Siz dediğim yine. Siz sorularak bir şey Sonuç olarak size aşığım ben. Çanak sorular. Peki efendim, atladığımız bir şey kaldı mı? Çanak, çanak sorular. Merhaba, bir Çanak Sorular'da daha beraberiz modern sabahlarda sevgili dinleyiciler. Ben speaker'iniz, Oktay Demirci, Fahri Önç ve Ege Kayacan yine konum. Merhaba, Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Çanak Sorular özel yapıyoruz. Evet, evet. Pardon, Çanak Sorular gündem özel yapıyoruz. Şöyle yapalım o zaman madem özel. E, Oktay Bey, bugün Çanak Sorular gündem özel yapıyor muyuz? Bugün e, Çanak Sorular gündem özel Yapıyor muyuz? Yapmamızı ister misiniz öncelikle? Çok güzel bir soru. Gerçekten Oktay teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğun için. Bence çok yerinde bir tespit. Çanak Sorular gündem özel. Herkesin beklediği ve ısrarla istediği bir programdı. Peki. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> hızlı hızlı ben sorularımı soracağım. Lütfen, tabii. Benim de cevap verme hakkım olmasını istiyorum bu son bölümünde. Şüphesiz çanak ki. Şüphesiz ki. Ee, o zaman başta... madem öyle bir şey. Oktay bu bölümde sen de soru sorulmasını ister misin? Ee, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu soru bana sorulduğu için. Evet isterim. Ee, sizin de aynı şekilde Çanak Sorular'da e, beklediğiniz, istediğiniz soruları sorma hakkınız var. Fahir Bey, Ege evet. Bey ve Oktay Bey. Evet. Ee, i̇lk sorumuz şu. Ee, bit artık 2015 diye başladı bu sene. Ee, başladınız programda. Evet. evet. Ee, Ocak... Ayından itibaren bu sloganı adeta e, her e, ünlü roketlemesinden sonra kullandınız. Hiç e, kendi programınızın yani modern sabahların 2015 içinde Rocky. roketlettirileceğini tahmin etmiş miydiniz? Ee, öncelikle bir kez daha bit artık 2015 demek istiyorum. Ee, beklenmeyen bir şey oldu ee, ama e zaten de şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, bu beklenmeyen durumlarda zaten bit artık 2015 diyoruz. Ee, tabii. diyoruz. Dolayısıyla beklenmedik durum olması e, zaten işin doğasında var. Ve modern sabahlar bitti diye evet tamam üzüldük ama daha da önemlisi ülkemizde arka sokaklarda bitti aynı evet. dönemde. Ee, o yüzden. Ben artık hiçbir şey şaşırmıyorum çocuklar. Çok teşekkür ederim verdiğiniz samimi cevaplardan dolayı. Peki bit artık 2015 sloganını modern savalar bittikten sonra da kullanmaya devam edecek misiniz? Valla 2015 bitene kadar ben sonuna kadar bu sözün arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde bu mücadele 2015'in sonuna kadar devam edecek ve bakarsınız belki bit artık 2016 demek zorunda olmayacağımız bir 2016 gelir. Ee, çok teşekkür ediyorum. Oktay Bey burada eğer şeyi sorarsanız hani e, sizin bu konuyla ilgili yapmak istediğiniz bir şey var mı? Evet, bir şey. Hemen evet. zaten sıradaki sorumuz oydu Fahir Bey çanak sorularda. Evet. E, sizin bu noktada bu, bir, yapmak istediğiniz bir şey var mı Fahir Bey? Özellikle size soruyorum. Çok teşekkür ediyorum Oktay. Gerçekten yerinde bir soru. E, bu soru için ayrıca teşekkür ediyorum. E, bu bir artık 2015. Biliyorsunuz benim vücudumda dövme yok. Yani, yani, ellerin <gülüyor> ayaklarını da çok güzel oluyor. Ellerin ayaklarınızı Ben zarar... bir iki tane ben olduğunu biliyorum vücudunda. Bir iki tane ben var. Bazı et Belki benlerim sayısı var. da daha fazladır. Tabii. Yani benim bildiğim tabi ki. Yani. <gülüyor> ee, ama yani hani e, ama dövme yok evet. evet ben bir şah... Herhangi bir dövme evet. yok. Ee, gerçekten de bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki hafta görüşmelerini de yaptık. Ee, sözünü de aldık. Ee, bit artık 2015'i bir dövme olarak ee, bu tanesi yılı hiç unutmamak üzere 2015 olarak ben şey yapacağım. Neresi Anladım. olduğuna karar ee, verildi mi? neresi olacağına şu anda karar verilmedi. Çok güzel bir soru yani Ege. dönmek neresi oldu? Bence e beline yapabilirsin. Tam benim çatalımın üstüne ya biliyorsunuz ben birazcık da düşük belli giymeyi de severim. Tam böyle eğildiğin anda insanlar de severim. sevinecek ama orada bir artık. 2015'i e hep hatırlayacak. Hep hatırlayacak. Peki e, bir başka konuya geçmek istiyorum ben müsaade evet. ederseniz. Vaktimiz var herhalde değil mi? Tabii. E Oktav The ben burada soruyu size yönlendirmek Buyurun. istiyorum. E başka bir konuya geçmeyi düşünür müsünüz? E Çünkü vaktimiz var. E evet e, çok isterim. E Eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah lütfen. Çok teşekkür ederim. Geçen Geçen hafta e, Cumhuriyet Gazetesi'nde ki sevdiğimiz de bir gazetedir biliyorsunuz e, bir haber çıktı sizinle ilgili e, ha, sizin derken üçünüzle ilgili <gülüyor> ve modern sabahlarla ilgili e, sabahların muhalif sesi kısıldı başlığında verildi böyle <gülüyor> bir laf ettiniz mi e, ettiyseniz neden etmediyseniz neden e, şöyle bir, bir ara ben Ah çocuklar, ah o değil de so balerin modern kısıldı diye dedim o moderni herhalde e, mualif diyecekti ağ nasıl ağladıysa o sırada de, çünkü sen Allah kahşiyesi mualif zaten e, Türkçemizde mesela nasıl Angor Engüre Engüre Engüre Angoranga angor, Ankara e, o da modern modern modern olan mualif doğru yani ettiniz mi? Etmedik. <gülüyor> Etmedik. Etmediniz. Edilmedi. Edilmedi. Böyle bir laf edilmedi. Ee, bu röportajın anladığım kadarıyla e, tamamını da Façe sayfasından Façe sayfasından yayınladınız mı? Yay yayınladık, e mı? yayınladık mı? <gülüyor> <gülüyor> ben... Yayınladık mı? Yayınladınız mı? Diye sorar mısınız? <gülüyor> yayınladınız mı? Onun tamamını evet, A'dan Z'ye e, ne konuştuğumuzu duymak, görmek isteyenler için orada da var. Peki çeşitli tevatürler var. E, modern sabahlar bitiyor. E, neden bitiyor? Çünkü e, bu adamlar kendi radyolarını kuracak diye bir e, söylenti var. Güzel. Yeni güzel radyo böyle mu Böyle bir söylenti var mı? Hayır yok. Kurmuyoruz. Zaten herhangi bir planımız e, yok şu anda uzun vade için. Ben buna da şey cevap vermek istiyorum. Yeni radyo kurmak gerçekten pahalı pike çekmekle. Gerçekten eşdeğer bilardo pike çekmek neyse yeni radyo kurmakta öyle bir şey. Peki yine şu anda aklıma geliveren bir Peki soru bey, var. telefonumuz varmış ya da sen orada kanalları sürekli tıkadığın için mi ne yaptın tıkadın mı tıkama. Hayır, i̇şaret ha. mi şey yapıyorlar? Sana işaret yapıyorlar. Sinyal verdiler. Evet. Başka Yoksa... benim sormamı istediğiniz bir soru var mı? Çünkü ben para konusuna gireceğim. <gülüyor> para konusunda. E... Moklay Bey şu anda üstünüzde ne kadar para var? üstümde ne kadar para var hemen bakıyorum hmm, sabah şey aldık abi şu anda 10 lira var arabada da 5 lira var 15 lira gayet güzel bir rakam ee, ben... vallahi bende de bozukluklarla 20-25'te bende var arabada da 5 lira olduğunu söyledim ee... arabayı umarım doğru Mesela bir yere iyi kalpli insanlar var yani o Ege Bey ben dükkandan geldiğim için e, bu konuda sessiz kalmak Ege Bey cebinizden gerçekten e, bir şey çıkardınız evet e, o zaman şunu soracağım madem e, konu para Modern Sabahlıların bitmesinde sizin çok para istediğiniz diğer bir söylenti var. Çok mu para istediniz? Valla benim zaten durumum belli az önce. Herkes gördü istersen periskoptan da gösterebiliriz. Öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir şey değil. Ha, yok siz yok abi önemli değil dedikten sonra gizlice gidip isteyip de programı bitme noktasına getirdiyseniz lütfen son programda söyleyin. Hmm. Yani, yok ben, yok ben, ben de bu soruya cevap vermek istiyorum. Hayır, bir para falan istemedik. Kendimiz o şeydi. Bütün gözler bana döndürüldü Sanki Çünkü sen istemişsin anda, gibi bir durum gibi. oldu. Hep bir günah ediyorsun. Yani ben vallara bakıyorsun. Bir dolmuş parası istedim. O da üstümde yoktu ama onu da ben iade ettim diye hatırlıyorum zamanında. O yüzden onun dışında herhangi bir şeyim ee, Talebim, mi olmamıştır? Talebim olmamıştır, evet Peki dükkandan e, çünkü Ege'nin cebinden çıkardığı balyanın sonucunda ben öyle bir sorular verileceğini düşünüyorum. Dükkandan çok para kazandığınızda radyoculuktan yoruldunuz mu diye bir çanak yani, soru var. Radyoculuktan yorulur mu insan ya? Hakikaten 16 senedir yapıyorsun hiç şey olmamış hayatının en güzel alışkanlığı haline gelmiş şeyden insan nasıl yorulur? Öyle bir Dinliyorum, şey kesinlikle ben, yok biliyorsun Söylerim ama. Ee, Fahir Bey siz ne diyorsunuz? Ya bazen sabahları yorgun kalktım oluyor ama hani geç yatmadan vesaireden dolayı ama yani program yapmadan dolayı bir yorgunluk ıı, şikayetiyle doktora başvurmuşluğum yok. Yani bu öyle bir şey mi? Olmadı. Uzun yani, uzun anlattığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben siz de, de zaman, teşekkür eder misiniz? Ben oktay, de, de teşekkür ederim. Oktay Bey sizin öyle bir durumunuz var mı? Öyle bir durum kesinlikle yok. Dükkandan çok para kazandılar da bunlar da radyoculukta hayır efendim öyle bir şey söz konusu değil. E, net olarak bu sorunun cevabını Ben hayır yani, diyorum. Hayır diyorumluyoruz e, soruları e, Cevapladık. büyük ihtimalle e, büyük ihtimal büyük oranla cevaplamışızdır arkadaşlar çok e, üzgün bir şekilde duyurmak isterim ki bir saatin daha sonuna geldik hmm. e, basit bir hesapla son saatimize girmek üzereyiz bir istersen bir soket numarası de bir şeyler yapalım verelim bu e... Hangisini verelim? Dur. Ha. Modern Sabahlar ilk başladığı zaman ee, o programda ilk ee, zamanlarda böyle konuşmalar alınmış, böyle bir tanıtım yapılmış. İki tane tanıtım var. Hmm. 2000 yılında yayına vermişiz biz bunu. 2000 yılının başlarında. 5 ve 6 numaralı soketler devreye girecek. Hemen peşi sıra, arka arkaya. Ya 5 ya 6. Hangisi Veda arka Oktay Bey? İkisi de öyle. Programdan... Programdan sohbet parçaları. Programdan evet sohbet parçaları. Bugün zaten her şey harika. Ben bile öyleyim bakan. Bakan bakan saçımı nasıl yattım sizi. Bakın. Hakikaten hakikaten çok güzel bir gün. Şenol Bey şenol Bey şenol Bey. Şevgide gel şevgide gel şevgide gel. Şenol Bey tamam. Klik demeyin. İtti mi? Baba edemi. Hey kalkar mı İtti mi? Sonra ben gidiyorum yere. Adam babatina tıkadı yerde. Mumyanın elini koparmış köylüler. <gülüyor> <gülüyor> o da ne ne amaştı kiralıyoruz peki? E peynir yemek için. <gülüyor> Var bak şimdi böyle kaldırıyorsun kolunu. Ondan sonra böyle. <gülüyor> tamam mı? Çok kolay oldu. Tamam. Demirci abi fal terbiyesizleşmeyin. Hadi spor gündemine geçelim. Spor gündemine geçiyorum geçiyoru Tamam veriyoruz demiş Can abi. Ver hadi. Aldığın haplardan birer <gülüyor> gösterirsen. Senin ağsa haplar bozulmuş şey gelmiş. Evet, sinir hapları içiyorum. Deli haplarından günde 15 tane içiyorum. Kafam duvar gibi. <gülüyor> Hasret bitiyor. Ey kızlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, öyle çok güzel öde. Sus oğlum. Gülme abi. Şey Böyle bitmiş. Böyle mi bitmiş? Böyle bitmiş. Evet, bir de 6'yı dinleyelim bakalım. Aldık. Bitmeseydi yani bak. iyiydi. Ama Bugün zaten her şey harika. Ben bile öyleyim bakayın. Bakayın. Aynı bakın. Bakın, mı? Aynı mı? Oktay <gülüyor> Bey aynısını dinlettiniz. Farklı şeyler bunlar da. Küçük ufak tefek farklar nüans var diyorsunuz. galiba. diyorsunuz? Oktay Bey nüans mı? <gülüyor> nüans olabilir evet. Hmm. Tamamen yani şu anda. Tamam, tamam. Aynısı, aynısı, aynısı. Aynısı. Aynısı be, tamamen aynısıymış tamamen, aynısıymış. tamamen aynısıymış. Tamamen aynısıymış. ne yapalım artık. Bundan sonra da tamamen aynısını olmasını umarak son Bir daha şeye geçsene. Son saate geçerken o bir daha Andreas'ı dinlesek ya gel. Kaçtı. Vallahi çok o kısa ya. Doy, doymuyoruz 9 numaralı soket. Hadi faile bak hadi, bak. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi hazır şey yapmayın. Noch nie da gewesen. Noch nie gehört Aha, aha, aha Das neue, fantastische Morgenprogramm Der moderne Morgen, der moderne Morgen stereo Programm. Noch nie da gewesen <Gülüyor> Der moderne Morgen, noch nie, noch nie gehört Und jetzt in Stereo Für unsere Hörer zu Hause mit ihren Stereo-Empfängern <Gülüyor> Kemal bir gün olacak. Bu hayat bizle dalga geçiyor. Adamını biliyor hep olusutuyor. Sıla bize ne zaman gelecekler? başlarsa öyle gidiyor değiştirmeye çalışsan The Jack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 Disko dans etmeyi bilene Güzel şarkılar denk gelir Dikkatli dinleyene Masmavi gökyüzü, Disko topu pırıl pırıl Altında insanlar Çalışıyor arıl harıl Aksilikler terslikler Hatta bazen üst üste Ama küsme vazgeçme Sen de bizle fırla pistte Önce eller Sonra Sabahlar La, Dinlemeyenler yazık Her gün aynı yerde aynı volta. Modern sabahlarla herkes adeta travolta Bazen biz başrollerdeyiz Bazen de araya kaynıyoruz Ama hadi katıl artık nazlanma Sanki biz bildiğimizden mi oynuyoruz Hadi çok rica ediyorum Lahdi kalk aşağıdan bele bele La bele bele 103.4 Radyo Tunesi'nin Osmanlı Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler ediyor ama nereye kadar? 9-10 geçiyor saatimiz. Biraz hızlı mı geçmeye başladı? Zaman bir anda hızlı geçmeye başladı hakikaten de. Şurada yıllardır mutfakta geçirdiğimiz zamanı keşke bize verseler de biraz daha konuşabilsek hiçbir laf yarıda kalması Ama herhalde bir 16 sene devam etmiş programdan sonra hala bir şeyler yarıda kaldıysa bir laflar edilmemişse... O da bizim <gülüyor> beceriksizliğimiz bir olur. O yüzden şu kalan 50 dakikayı güzel değerlendirelim. Ee, buyurun efendim diyorum. Günün gazetelerinde <gülüyor> Zaten haberler nereye kadar falan filan bir şeyler. Bundan sonra bir daha size de Zaten buyurun efendim buyurun diyen. Diyen ne olsun? Yüzünüze bakan. Estağfurullah öyle deme yanlış anlaşılır. Öyle deme, kadar da. Ben biraz da e, duygusallaşmaya başladım. Hı hı. O yüzden isterseniz... Daha yeni mi oldu sana? Şöyle bir e, <gülüyor> ne yapalım? Laf sokma yok hocam. <gülüyor> Bu, duygusal havayı dağıtmanın yolda şöyle bir eğlenceli bir şeyler dinleyerek belki bunu yapabiliriz hem dinleyelim hem söyleyelim. Geldi mi de seniz yerine? Vallahi bir keyiflendim ben. Vallahi Ama sinir bozukluğundan mı keyiflendim yoksa kendiliğinden mi keyiflendim bilemedim. Evet, bu arada son programımızda elimizden geldiğince güçlü bir şekilde hashtag kasıyoruz sevgili dinleyiciler. Hashtagimizin de başlığı şöyle belki görmüşsünüzdür. Kont mont giyiyorum çünkü. çünkü. Ee, bu arada güzel bir tane mesaj gördüm ben Twitter'da yoğun şeyin arasında. İrfan Bey'in hashtag'i kodbond giyiyorum çünkü neyse olmalıydı diye. <gülüyor> bu arada Ado e, pek çok hakikaten e, tweet var. E, tekrar teşekkür ediyoruz. Hem tweetleriyle e, façedeki mesajlarıyla ve dışarıda e, varlıklarıyla evet, bize destek veren pek çok iyi kalpli insan olduğunu bir kere daha gördük. Ee, yalnız olmadığımızı hissettiriyorlar bize. Ee, Ado demiş ki Fahir Bey'in askerden döndüğü programdan azıcık bir şey dinletseniz aklıma geldi şimdi demiş. Herhalde bir onun net bir aklında bir şey var Fahir. Sen askerden döndükten sonra böyle bir bir olay olan ben Kaylimino haberi hatırlıyorum. Zaten hep o oldu zaten. Yıllar yılı başıma kakıldı o haber. Onu bir anlatsana Fahir. O ya neydi o şey. Şimdi onu mi? bütün kelimeleri söyleyerek anlatıp <gülüyor> anlatabilecek misin bilmiyorum da. Vallahi bilmiyorum Oktay Bey bir 15 yıl 16 yıl zaten programın bitiminde benim o dönüşten sonra ettiğim o lafa bağlıyorlar ee, programdaki de... bu zıplama mı? evet yani o, dönemki yani o dönemki zıplamayı artık şu Kylie Kaylimino hadisesi ne oldu abi bir de, oldu? de benim ağzımdan dinlemeyin bir, de, bir de, de seni dinleyelim bir de sizin ağzından dinleyelim yani Kylie verdiği pozu anlatırken e, uygar dünyada çok kullanılmayan bir ifadeyle ee, donbili mi demiştin? Donbili evet. mi demiştin? <gülüyor> yani oradaki pozisyonu itibadan Tusu Müzesine koymuşlardı. Ben de askerden yeni geldiğim için e, edep ve Adaba son derece dikkat etmem gerektiğini kendi kendime hep telkin ediyorum. O pozisyonu e, tanımlamak için kullanılan cümleyi sarf etmemem gerektiğini gayet iyi biliyorum. ...bunu nasıl daha nezih... ...ve güzel bir ifadeyle, güzel bir Türkçe ile... ...son e, programımız diye şey yapmayalım... E, Söyleme. söylemek için. yaptım... Ee, ...ondan sonra... ...yanlış anlaşıldı, yani o kelime... E, ...neydi isterseniz... ...kontmunt giyiyorum çünkü... E, e, ...hashtag ile... <gülüyor> e, olarak modern sabahlar olarak paylaşalım... E, ...yani bir de... ...yayında edilmiş şeyler va var... ...yani o bir tanesi. Ondan sonra bir Luke Skywalker bakarsın var. Luke Skywalker haliye geçmiş e, olan. Başka dinleyicilerimizin yayınımıza kattı <gülüyor> Cihan Bey hadisesi var. <gülüyor> Cihan Bey hadisesi var. Amcacım falan diye başlayan e, Sarkozy hadisesi var. var. Yine Ama yine bunlar canlı yayında olan canlı yayının tatlılıkları ve programın nezihliğini gösteren bir şey. Oktay bir de karoser vakası var mesela bizim Radyomuzun unutulmaz anılarından evet, bir tanesi. Evet şimdi dinleyicilerimiz onu bilmezdi. Ee, <gülüyor> yani bizim eee zamanda Radyo T'de yayınlanan Kültür Pazarı programlarından birinde e, bir programa konuk olan misafir misafir sanatçımız. misafirin bir anısı bize uzun yıllar modern sabahlarda bize ilham verdi <gülüyor> karoser anısı olarak karoser anısı olarak belki hani bazen böyle kendi arımızı gülüyormuş gibi oluyorduk ya onların arkasında bazı şeyler vardı işte sevgili dinleyiciler onların onlardan bir tanesi verecek miyiz onu yayında ya birazcık verelim mi? verelim mi tabii canım o zaman onu bütün müziği falan bir şey yapmaya <gülüyor> lazım <yani>. <gülüyor> <gülüyor> dur bir dakika kaç o Dur bakayım kaçtı. Onu ne diye kaydetmişiz? Ha onun nasıl kaydedildiğini de söyleyemeyeceğiz maalesef. Bari <gülüyor> <gülüyor> karoser diye kaydedilseydik. Karoser. karoser diye kaydedilmemiş ki. 7 numaralı Soket ismini <gülüyor> İsmini söyleyemiyoruz. Hepsini söyledik bundan öncekilerin ama. Böyle kısa bir konuşma. Bip yine bipsiz mi? Bipsiz canım. İyi. Bipsiz ama zaten yani o karoser anısı o kadar şey ki. Karışarınısı yani, ama damık ki. E tabii biz sadece Monar sabahları değil Radyotu'ya Duty'e de veda ediyoruz bir taraftan. Bu da Radyo en rock'n rol anlarından bir tanesi. Üstelik kültür pazarında yaşandı. Kültür pazarı bakalım o kelimeyi e, yakalayabilecek mi Ay kamyona çıktı. Kollarımla tuttu. Benim e, sırtımı kamyonun karoserine vuracak. Ben ta, taşam şeyimi mi, <gülüyor> parmağımı iyi bir usturpu sallamışım ki bacağının arasına geldi o bükülünce ben atladım çayra. Şabırların içinden geri döndümesi. O gün akşam da tartışma cumartesi. <gülüyor> Bize çok ilham vermiş bir konuşma. Bu. <gülüyor> evet, bu, bu karoser sohbetleri diye. <gülüyor> <Yüz> <gülüyor> bu bol, bol sohbetleri ederiz artık. Evet burada <gülüyor> çok güzel araya kaynıyor. Oğuz bizim. Bey demiş ki kot mont giyiyorum çünkü İngiliz kraliyet ailesini yakından takip etmek bunu gerektirir. Doğru. Doğru. Hakikaten de hepimizin belki üstünde şu anda olması gereken şey. Çok tweet var biz böyle var. Evet, şey yapmaya tweet çalışıyoruz. Göndermiş mi? Bazılarını retweet etmeye çalışıyoruz. Arada yanlış retweetler yazdım falan filan şeyler yazdımı var. Bu Onu arada güzel yazdım. bir şey. Az önce biz dışarıdayken Andreas Treski aramış bizi. Sağolsun. Olsun. Şey yapamadık. Ne derler? Açamadık mi? telefonumuzu. Bizi bundan sonra telefonumuz var zaten arar. Evet, e, usanlar yaşadı ama isterseniz şimdi reklama gideceğiz. E, Hı -hı. Bir eskizmi çaldık mı bugün? Çaldık, çaldık falan. E, boncuk çaldık mı? Boncuk çalmadık var mı? Zaman... Boncuk burada. Orada boncuk yok. Seni CD'de de yok. Bakalım Hı -hı. arşivde var arşivde. mı? Arşivde. Nereden bulacaksın şimdi? Ha, o boncuk. zaman şeyi çalalım. Bak o da kaç gündür isteniyor ya. Onu da çalamadık. E, şekil. Aa, evet şekil, şekil 10, 19 numaralı soketiye geçer. çekil doğru. Onu şey tamam, Doğru. O da. 19 numaralı soket <gülüyor> 19 numaralı soket diye geçer. CD'den çalıyoruz. Ee, Gene CD'den çal. Sevgili dinleyiciler, bugün CD'ye doydunuz. Yemin ediyorum CD'ye doydunuz. O zaman buyursunlar efendim. Şekilde biraz duygusal anlar yaşayalım. And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals a card to find the answer The sacred geometry of chance Of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Need money for this art That's not the shape of my heart I never used to be a troublemaker Now I don't even want please the fans No autographs, no interviews, no pictures And less demands less than Gave in the vices that were clearly wrong The types that seem to make me feel so right But some things you may find Can take over your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 the right thing to watch yeah. It's you find oh, yeah. you your picture yeah. It's it what, what they call Rise and fall I live my life in chains Got my hands in chains And I can't stick But it costs that I got But I don't like this I must insist And it's got more to do Sana söylemek yine eskisi gibi kollarma gelsen. hep aynı sevginin kuralı katı. Neydi seni bana yeniden hatırlatan? Arkell, Tylsi ya da Lauren Hill'den. İşli bir diş etmem, I love you desen. Söylemek isterim her ne kadar hak etmesen. Bu şarkının amacı sana söylemek yine eskisi gibi kollarma gelsene. Mutluluk, sevgi, senle ben neden ayrılmıştık gibi biz neden? soldier, I know that the club's and weapons of war, I know that diamonds and money for this heart, but that's not the shape of Diyorum ben alo. Senin için toplandı yine bu çete. sana uyanmak için bir cete. Yatağından kalk kalk kalk kalk kalk. Yatağından kalk. kalk. gibi. Çaynanın karşısına al eline bitarak. Yatmıyorsa saçlarını zorlama bırak. Düşün biraz bugün yapacağın işleri. Fıçı fıçı fıçı, fıçı, fıçı fırınçalan işleri. Kalkmamak için bir takım bahaneler neymiş efendim? boş ver Boşver bunları her şeyi bana bırak. Sen yeter ki yatağından kalk. Kalk kalk kalk Yatağından kalk. Fırla fırla fırla, fırla, fırla, fırla, fırla. üzerinde bir battaniye kim Nerede nasıl ve haddaniye? Cevap bulmak için bütün bu sorulara sabah sabah katı geldik yine buralara. Olaya çık elimdeki grafikte dinlemezsen daralırsın trafikte. Kendim beden. Kaç var? Dinlemezler diyor da kaç var? Ko <gülüyor> kalk. Durdun kabası. Doyulmaz öyle iki parça kekler. Halle. Demircan abi bekle Çay demlikten ziti gemlikten. Futbolu bilme. Teşekkürler Demircan abi. Hadi, hadi hadi hadi. Çete. Toplandık gene. Demircan abi. Şenol Bey ses verin. Yeter. Hayır. Hadi Oktay. yavrum be. Yatağından kalk. Yatağından kalk. Yatağından kalk. Yatağından kalk. Gerisini bana bırak Dinleyicisine en çok seven stüdyoya en erken girendir Bu bir kez daha ortaya çıktı Fahir Bey tebrik ediyorum sizi Teşekkür ediyorum Ege'cim yani. Oktay, Oktay Bey size e, yazıklar olsun <gülüyor> Yok yazıklar olsun değil mi O da dinleyicilerimizle ilgileniyordu Hasta olmuşum ben Gabi'nin ana sözümüze geldi sevgili gençler. Dinleyici seninle. Dinleyici seninle. Dur, eğilme, dinleyici seninle. Dur, eğilme, dinleyici seninle. Böyle bir e, şey durumunda. Madem böyle duygulandık, e, biraz ortamı değiştirecek, duyguları zirveye çıkaracak bir şarkı ile devam edelim bari e, başka türlü olmayacak çünkü isterseniz hep birlikte bu şarkıda geçen yılları düşünelim bir taraftan. Zamanın sonu gelmiş. Aboluhumba, A bolo sho bolo humba a bolo sho humba humba 3. başlıyor her şimdi başlıyor İlk gün işte başlıyor Dansımız marşan Dansımız marşan Hadi Fahir Halklar, can, Dans kimse kalmasın Dans el ele Dans el ele Şimdi mit und der Milch sich Zıpla, zıpla, zıpla. Unut bütün kendilerini Hopla, hopla, hopla Biraz da ellerini Şakla, şakla, şakla Bir iki üç dört başladı Hemen şimdi başladı Bir iki üç dört başladı Dansımız başlandı. Dansımız başlandı. Dansımız başlandı. Maşallah Gerçekten de Rakın oldun zirvesini yaşattınız Çok teşekkür ediyoruz hepinize Bir komedi programında Göz yaşları içinde devam ediyoruz <gülüyor> sevgili dinleyiciler Bu da programın neden bittiğinin En güzel göstergesinden bir tanesi ee, stüdyomuzda mikrofon başında hassas arkadaşlarımız var o yüzden <gülüyor> biraz metanetli <gülüyor> ee, olmanızı diliyoruz ee, Oktay Bey siz arkadaşlardan bir sözcü seçip isterseniz şey yapalım. Ya da tamam. hep birlikte duralım. Marşandiz'e eşlik Ne <gülüyor> yapalım? Fotoğraflarımızı aldıktan sonra devam edelim. Nasıl yapıyoruz? Devam edelim. Marşandiz güzel geldi buraya ya. <gülüyor> Eller çırpılıyor. Bir şeyler oluyor falan. <gülüyor> Şarkının en güzel bölümüydü. <gülüyor> Yeniden dönüyorum. Ama hiç danslar falan olmuyor. İsterseniz slow'lara geçelim. Öyle bir şey de yapabiliriz. Şey Bakayım yapıştır. saat 9.32. Kaç five saat? Bakayım 9.32. Teşekkürler. <gülüyor> 9.32 sonlara doğru gelirken artık slow'a geçme zamanı gelmiş herhalde Yani çünkü kapanacak biraz Vallahi, sonra program. E, şu anda slow olarak da yani ne tek var? bir var. isterseniz onunla devam edebiliriz. Video da dar olduğu için çok rahat olmayacak. iyice bir kaynaşma olacak burada. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Çok teşekkür de. ederiz. Ee, bu kadar zaman. Biz burada kutuda birbirimize bakarak konuşuyorduk. Yalnız değilmişiz. Birileri bizi dinliyor diye düşünüyorduk. Hakikaten hem dinliyormuş hem anlıyormuş. Ee, bizim sevdiğimiz kadar bizi seviyormuş. Onu görmüş olduk. Çok teşekkürler hepinize. İyi kalpli insanlara evet, rica ederiz. İyi kalpli insanlara çok teşekkür ederim. Burada bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimiz başta olmak üzere <gülüyor> e, Twitter'dan, Facebook'tan <gülüyor> e, nereye basacaksak basalım diyorlar. Bastınız zaten <gülüyor> stüdyo <gülüyor> gerçekten çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz ve e, o zaman şöyle yapalım. Dışarıda güzel portakal sularımızı içelim. <gülüyor> İçerken ben de bir ellerimizi ya da içer yani kafamızda kurarken önümüzdeki de aylarda içeceğimizi. İçeceğim önümüzdeki aylarda Temmuz'un sonlarına doğru içeceğimiz. <gülüyor> Onların hayalini kurarken isterseniz e, güzel bir şark, yüceyim ben isteniyor. E, e, gel. Çalalım ya bir daha mı geleceğiz dünyaya diyerek. <gülüyor> Hakikaten de şöyle. onu çalalım onu dinleyelim. Ondan sonra e, tekrar gelelim. Sonra da Şan, bir tersi vedalarımızı Zor gelirsin Oktay onu da söyleyeyim de yani. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Bugün geldik geldik. Fahir Bey. Efendim canım. Uyumadınız değil mi? Yok uyumadım ya ben. Uyumayın eğer uyuyacaksanız kalkın yerinize yatın diyecektim. <gülüyor> Uyudunuz evet. mu şu anda bir tepki vermediniz? <gülüyor> biraz içim geçmiş. Dersen mesaj atayım uyudun mu diye. <gülüyor> Vallahi biraz içim geçmiş. Tamam peki o zaman hadi Ege Bey siz de Hadi durmayın. ben gideyim bir elimi yüzümü yıkayayım ya. Bir Böyle eşek yıkayım kadar yıkayım. adam şey oluyoruz. Ee, genç kadar. arkadaşlarımız var. Valla kötü örnek oluyoruz. Fahaya döndü, fahaya. <gülüyor> Eşek kadarsın ama benim için büyümeyen bir çocuksun. Bin sen. <gülüyor> Bulamadım mı bir tane Ege barcaksın bu kadar insan önünde ya? ya. Yani, İki saatte bir tane. Oldu. Bir. Ha, tamam. Aç sokaktan da bir dolu adam girince stüdyoya ben. <gülüyor> ne yapacağım şaşırdım. Hayır yani. hazırlıksız da yakalandık. Hoş piyelerin hit musikiyle buluştu. Fekalade program modern sabahlar. Hafta içi her sabah 7'de başlar Ben de program başladığında orada olmaya çalışacağım Daha Daha Tamam teyzeciğim Sakın geç kalma erken gel Tamam geç kalma erken Sakın hiç kalma erken gel. Gelmezsem ne yapacaksın? Merhaba, güneyim ben. konuşalım. güneyim ben. Çıkarım her yerde. Yine, yine ben. ben Yine ben Yine ben Parmaklarım uzun uzun Ellerim ayaklarım koca kocam Kafam Üç büyük Kendimde Kücücüm Kadınlar makarna pişirirken Çıkarım mutfak çekmecesinden Korkarlar <Gülüyor> beni görünce Tüpün arkasına saklanırım hemen Ve <Gülüyor> Cüceyim ben, konuşan cüceyim ben Çıkarım her, her yerde kendin saklanırım kendin. Yine ben, yine ben, yine ben Gerek yok yastığa yorgana yeter bana Başım ellerimin arasında Uyurum yatakların altında Çok gariptir beni tercih. Benşeleri özerim, kulaklara özerim <gülüyor> mı gitti? Merhaba, güceyim ben Konuşan güceyim ben Çıkarım Güzelim her yerden Saklanırım yine, yine ben Yine ben, yine ben Kuytu köşelerdir benim yerim Sevecenim, merhaba derim Yapacak, acıkırım koşturmaktan Açır uçur enki gazeteler yerim hmm. Kollarımı kıvırıp Top gibi olup Yuvarlanırım koridorlarda Pertelere tırmanırım, <gülüyor> Ayakları <gülüyor> tırmalarım Bir ordayım bir burada Hoşuna mı gitti Hoşuna mı gitti Merhaba Çiçeğim ben Konuşan çiçeğim ben Çıkarım her, her yerde, yerde. Sallanırım yine ben Yine ben Yine ben Sessiz ve stop gecelerde Sallanırım mavizelerde Kimse göremez beni sefelerde Zamanı gelince Bırakırım kendimi Düşerim yine. Ama zıplarım yere Zıplarım yine, Zıplarım yere, zıplarım yere. <gülüyor> Şuna mı gittin? Dice bir daha yaparım. Cidbediyse... E yine yaparım. Merhaba. Hoşuna gitti mi? Gerçekten. What dance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 countdown engines on 3 2 check ignition and may god's love be with you this is Normalde böyle duygusal anlarda şey yapılır bir sinirlenecek bir şey bulunur ve o e, nasıl diyeyim üzüntüyü öfkeye çevirerek insanlar şey yapar o yüzden e, kendimi ortaya atarak şöyle demek istiyorum evet buyursunlar efendim. Ay ona bir de kızmıyorum geçim artık. Neler olmuş neler <gülüyor> bitmiş desem ona sinirlenir misiniz acaba? Biraz sinirlenirim o kadar. Günün gazetelerine bakıyoruz falan desem bir şeyler yapsam. Tiplemeler bir şeyler. Aa, bugün hiç gazetelere bakamadık ya. İsterseniz son dakikaları günün gazetelerine bakarak geçirelim. Keşke 99 Kasım'ın gazetelerini geçirelim. Ben o kadar şey? araştırmayı yaptım. Milli Kütüphanelere gittim. Aylarca ara ara ara. 99'un öncesindeki gazetelere bakmışım. <gülüyor> Çünkü evet tabii evet, bir yani. büyük bir arşim var orada. Ama 98, onun 97. hikayesini de anlatın bari de tam olsun yani. E, Oktay Bey o da bir anı olarak yaşanmışlık olarak bilsin. Bu hep eski Buyurun gazetelere, bakıyoruz. Eski, eski gazetelere gazeteler, bakıyoruz. eski gazeteler eski gazeteler. Sadece cücenin yediği bir e, şey olarak kullanmıyoruz. Tabii Aynı ki. zamanda faer öncünde evet. vücudunun bir parçası gibi kullanılabiliyoruz. Sadece cücenin yediği. Veya küçük müvaşirin yatak olarak kullandığı şeyler değil. Zamanında bir ilk böyle özel programlar yapmaya başladığımız zamanlarda 10 Kasım programında. işte sabah gazeteleri vardı ya, sabah gazeteler okunuyordu. Sen de işte... Ben ne de yapayım? şöyle dahiyane bir fikirle gelmişim. Hani bir değişiklik yapacağız, özel bir program yapacağız. 10 Kasım'da ne yapacağız, ne yapacağız diye. Ben de 10 Kasım 1938'in gazetelerine bakalım diye bir şeyle ortaya çıkmıştım. Ve bu senin... Bir anda böyle önünü açmışlar sıfırdan, at, yüze, sıfırdan yüze, roket gibi, yüze tokat tokat, tokat. tokat, tokat zirve e, ve zirvede de hakikaten bıraktık ondan sonra her sıkıntılı bir durumda özel günde o günün gazetelerine bakılarak <gülüyor> hangi tarihte olduysa o günün gazetelerine bakılarak sorun otomatikman çözülmüş, çözülmüş oldu. oldu. Evet, bu anımızı da yaşanmışlığımızı da paylaştık anılar paylaşıldıkça güzel. O zaman şöyle yapalım isterseniz son programımız son 10 dakikamız neredeyse yaşanmışlıklar dosyasını. Aynen. Yırtılursun. Nerede kullanacağız bunu? Zaten hepsi kalbimizde. Anı dosyasını ee, da, dosya da istersen. Diyor. Anı dosyasını da mı? Anı da evet. Onlar da anılar da zaten. Yalnız şeffaf dosyaları ben kullanırız diye şey yapmıyorum. Rahat yok yok. Föyler şey, <gülüyor> <için> diyorsun. diyorsun? <gülüyor> Onlar kullanılır sonuçta. layla dosyalar kalsın. Takipçisi Aa. olacağız dosyası. Yani diyorsun ki yani diyorsun ki nostaljiye e, bakmayalım. Önümüzü Önümüze bakalım. Geleceğe bakalım diyorsun. Yani o zaman bunu ne yapalım? Takipçisi olacağız diye bir bu bir dolu haberin takipçisi olacağız demiştik. Ee, Odursun o dursun. O dursun. Önümüzü... o dursun. çünkü daha yani içinde takipçisi olduğumuz ve bağlanmış konuları çıkardık oradan. Orada Hı -hı. hala Ama takipçisi bir şey var. Yani Nerede ben... takipçisi olacaksın? Onu da bir söylesen Bir şey söyleyebilir yani. miyim? Hakikaten Tabii. yani sil baştan başlamak gerek bazen. O yüzden bence bu dosyayı yırt. Onu da mı yırtıyorsun? yırtıyorsun? Yani Hı -hı. zaten eli de alıştı. Güzel yırtmaya başladı. Yırt abi, ben fotokopilerini çekmiştim onu. Evet. E, foto Ben sana yıllar önce bir soru sormuştum ya hatırlar mısın bilmiyorum. Prenses olmak için bir prens'e ihtiyacın var mı diye sormuştum. Bir onu sormuştum. Bir cevabı yapıştırmıştım sana hatırlıyor musun onu? Ha, bir sen de nasıl mosmor olmuştun ya. Bir onu sormuştum ha, Sonra öyle, bu adam da da, mor da bir renktir dedi ya yani. Mor da bir renktir diye de oh. bitirmişti. 34 olmuştu yani. Bir de sıfırdan mısın, asitçi misin diye bir şey sor. Onu kime sormuştum ben? Sana mı sormuştum? Falan Bana sana mı sormuştum. sormuştum? Ben, ben sormuştum öyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Hiç musun? Yok ben adam. Froch'çu musun? Yung'çu musun? Falan diye bir şey sormuştum sana. bayağı yükseltiyorsun öyle Sormuştum. Kime sormuştum? Onu kime sormuştum yani? Ee, son 10 dakika artık vallahi son 10. Son 10. Son 10 dakika son normal on zamanda bir şarkı ve vedalar. <gülüyor> son gazetenin kenarına şarkı kalmış. Şarkı çalmayın artık diye planda. azarlayan dinleyicilerimiz var. Yok, bir şarkı çalacağız ya çok istek geldi ona. Onu çalmadan olmaz. Şenol Günbayran ilk hitini çalmadan zaten e, hat yoğunluğundan bağlanamadık bu sabah. Bari şu güzel şarkısıyla ile e, onu bir daha hatırlayalım. Albümüm çıkacak dediği ilk zamanlardan, 16 yıl öncesinden, 3 ay sonra çıkacak albümünden. Çıkamadı o albüm. Ee, Takipçisi olacağız demiştik. Onu da Anlamak. yırttın zaten. Onu da yırttık. Benim de fotokopiler evde. Bari güzel şarkısını dinleyelim. Tamam. Boncuk, boncuk, boncuk, boncuk, boncuk, boncuk, boncuk, boncuk gözleri. Boncuk, boncuk, boncuk, boncuk, boncuk, boncuk, boncuk gözlerin Boncuk gözlerin Boncuk gözlerin Hey kızlar haydi sizle benle pisle Dans, dans, dans, dans Want you, want you, want you, want you, want you, want you, want you, want you, cause they're lean, want you want you, want you, want you, want you, want you, want you, want you, want you. Şu saçma sapan şarkıda duygusallaşacağımı hiç düşünmemiştim ama gerçek sanat böyle bir şey işte. Hakikaten boncuk gözler derken ee, bu sabahki bürümcük gözlerimize belki de gönderme yapıyordu yıldırın ötesinde. Sanatın zamanı aşan gücünü gösteriyor. Bir şey daha çalayım mı size? Çal. Bir de ben şuradaki fotoğrafımıza bakabilir miyim? Ha, bir şey soracağım Ege. Efendimiz. Ee, sen abi hiç değişmiyorsun ya. Oktay benim iki özelliğim vardır. Ayakkabılarım eskimez. <gülüyor> Bey yüzüm eskimez. Fiziksel özelliklerim. Hayır de değişmiş biz bir olmaz. değişmişiz bir değişmişiz. Vallahi biz bir kolemin Patates'ten gibi olmuşuz ya. Patatesten efendim soğana soğandan mantara <gülüyor> mantardan ayvaya çeşit çeşit dönem dönem yıl bir yıl bunlar bu aşamalar iklim, değil yani. Hep köklü bitkiler farklı da Patatesten ayvaya dönmüşüz ayvadan yeniden patatese dönmüşüz yani seneler içerisinde böyle bir şey olmuş. Ama bu adam aynı şimdi. Ay, Din işlemetmiyor adam Eski be. fotoğrafları gönderiyorlar beraber çektirdiğimiz fotoğrafları gönderiyorlar bir şeyler yapıyorlar Ama yani az önce dışarıda çekilen fotoğraflarsa zaten çok siz de bence çok değişmemişsinizdir şu anda ki ee, güzel ben, Benim güzellik sırrım ne? Muz yiyorum. Şüphesiz diğer meyvelerimiz de. Şüphesiz, şüphesiz diğer şüphesiz meyvelerimiz. Diğer meyvelerimiz. Ama muz Ama en, güzel en güzel meyvemiz. Muz yiyiniz. En, en güzel, güzel meyvelerimiz Elbette diğer programlarımız diğer da, güzel. da güzel Ama Armada Modern Sabahlar En eğlenceli programımız Armada Modern Sabahlar dinleyiniz Şüphesiz diğer meyvelerimiz de leziz Muz Armada Modern Sabahlar dinleyiniz Sponsorumuza da güzel jest oldu zamanında Daha kadar jest oldu. Evet bizde de yeri ayrıdır. Zamanında armadının genel, genel müdür müdürü de aramış ve bizi çok heyecanlandırmıştı. <gülüyor> bizi diyorum beni heyecanlandırmıştı. <gülüyor> Benim nezimde bütün modern sabahlarda bir heyecana gark olmuştu. Ay Charlotte Holmes dinleyicimiz demiş ki çok güzel söylemiş. Hani bütün Twitter'ı okuma şansımız zaten yok. Hepsi tek tek okuyoruz da yayında okuyamıyoruz ama çok güzel demiş. Onu söyleyelim bir yayından. İrtibatı koparmayalım demiş. Doğru. Herkes birbirine telefon numarasını versin. Çok güzel. Ben Görmüş. o trenkini ezbere biliyorum ve söz veriyorum. Yani Sen izahleyemedin değil mi Fahir'in telefonunu hala? <gülüyor> çünkü... Çok ayıp bir şey Ege'ye. Çünkü e, kontörlü hat <gülüyor> kullanıyor. <Bak, gülüyor> Kalk sene oldu adam askerden Ruh. döndükten sonra değişti. Bir kere içeri. o kontörlü değil. Üstelik de kontörlü dediğin, dediğin dönemlerde de ben ona birkaç bin kontörü yükleyip öyle geziyordum. 50 kontör, 100 kontörle gezen adam değildik Ege Bey. Yani bilmiyorum ama e, bu hat zaten kontrollü. Yarın öbür gün değiştirir dediği hat e, 16 yıl oldu değiştirmede. Ben de söz veriyorum tüm dinleyicilerimizin huzurunda. O telefon numarasını ezberleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Bu sözün takipçisi olacağım. İlk dosya olarak bunu ben yeni hayatımda yeni, kendi, yeni takipçisi olacağım şey bu olacak. E, Nusret esprisi havada kaldı. Nusret esprisi... E... Şöyle desek aslında bugüne kadar tartıştık o mükemmel Nusret esprisini kim yapmıştı falan diye paylaşılamayan bir espriydi. Ben e, şu son programımızda sen ne yaptın, ben ben ne mi yaptın ben mi yaptım? Ben yaptım değil biz yaptın, yaptık. Biz yaptık bizim e, esprimizdi Nusret espirisi bence sadece bizim değil e, tüm, tüm modern sabahlar ailesinin tüm dinleyicilerin iyi kalpli insanların esprisiydi. Belki de o yüzden bu kadar komikti o kadar... Gülündü diyebiliriz ee, Kötü haberi vermek isterim 9.56 saatimiz e, Veda şarkımızdan önce isterseniz Ay şunu da diyemedim e, Dememek adına e, Bir şeyler söylemek isterseniz bir Söz büyüğün Fahir Bey buyurun Valla söz büyüğün e, Yaşça büyüğün hmm. Çok e, <gülüyor> Valla söyleyecek çok şey var da yani bu kadar bir gün bunun bir veda haline geleceğini gerçekten hiç yani, tahmin etmiyor insan. Yani bizim hayatımızda çok önemli bir yerdeydi modern sabahlar. Bütün dinleyicilerimizin de hayatında önemli bir yer teşkil ettiğini bu zaman içinde görmek. insanların hayatını bu kadar dokunmuş olduğumuzu görmek. Bu kadar karşılıksız sevgiyi görmek. Yani belki de işimizin en güzel parçasını bugün gördük biraz acıklı da olsa yani umarız ki bir gün bir yerlerde bir platformlarda <gülüyor> ee, tekrar birlikte olacağız yani herkese çok çok teşekkür ediyorum buraya kadar sabahleyin gelenler twitterlarının başında radyolarının başında e, bizleri yalnız bırakmayanlar gerçekten yaptığımız şeyin anlamlı olduğunu hissettirdi bilmiyorum. Yani eşek kadar adam olarak e, radyosunun başından ağlayarak ayrılan bir programcı olarak anılmak istemiyorum. O yüzden burada lafı Ege'ye vererek herkese, herkese çok, çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, Valla ben de arkadaşıma katılıyorum. <gülüyor> Söylenecek şey yok ya yani e, 16 yıl burada konuştuk. Az önce stüdyoda dinleyicilerimiz varken onlara da söyledik. Bir kutunun içinde birbirimize bakarak konuşuyorduk ama birilerine ulaştığımızı düşünüyorduk. O ulaştığımız kişiler giderek kalabalıklaştı. İşin güzel tarafı birbirlerini de tanımaya başladılar. Tam anlamıyla kendimizi aile gibi hissedebileceğimiz bir gruba dönüştük. Ve tek tesellimiz de o grubun kopmaması için herkesin hevesli olması, niyetli olması, bunu e, koparmamakta herhalde e, o insanları buluşturan kişiler olarak bizim görevimiz. O yüzden e, işimiz çok hala. Oktay Bey sizden bahsediyorlar. Evet, e, 97 yılında tanıştım ben Radiotüyle. Radiotü çok büyük bir kurum. 95 yılından itibaren hayatta. Ee, olan bu yayın kuruluşu dan pek çok kişi geldi geçti pek çok kişinin emeği var ee, o kişilerde de radyotünün emeği var radyotu şu anda içinde bulunduran hala biz içindeyiz ee, herkesten de büyük ee, o yüzden radyotüe kızgın olmamız falan söz konusu olamaz her zaman radyotu için burada olmasak da çalışmaya devam ederiz. Ee, bu fiziksel olarak burada olmasak da onu bir söyleyelim açık açık. Çünkü modern sabahları modern sabahlar yapan Radyo Otlu'dur. Ee, onun hakkını vermek lazım. Kişisel olarak e, beni Fahir Öünç Radyo'yla buluşturdu. O yüzden e, ilk teşekkürüm Radyo Otlu'ya olacak. İkinci teşekkürüm de e, Fahir Öünç ve Ege Kayacan'a olacak. 97 yılında Radyo ile buluşmamı sağlayan kişidir Fahir. E, ben kişisel olarak hem iyi kalpli insanlar adına hem de kendi adıma teşekkür de edeyimse ve e, her yani bu dönemde Haziran'ın başından beri biz Haziran'ın başında öğrendik o günden beri e, dalgalı seyir seyrettik hayatımızda e, dinleyicilerimize de iyi kalpli insanlara da açıkladıktan sonra her aşamada e, bize destek olan bizi yalnız bırakmayan ve e, yanlarında hissettiren bütün dinleyicilerimize, iyi kalpli insanlara da teşekkür ederiz. Ee, hakikaten çok önemli onların desteği. Burada olan bütün dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ve programın başından beri söylüyoruz. Ee, Twitter'dan, Facebook'tan e, bize mesajlarını gönderen dinleyicilerimizin söyledikleri şeyler o kadar, o kadar, o kadar önemli ki bizim için üç kere söyleyince daha etkili olur diye düşündüm. O yüzden de eee iyi ki yapmışız zamanında programı iyi ki bu insanlarla tanışmışız bir de e, son olarak radyo ot diye teşekkür ederken benim şöyle bir şahsi teşekkürüm de var e, yani 20 yıldır kuruluşundan beri buradayım ama en kıymetli hediyesi bana e, sizlerle tanışma imkanı vermesi oldu de, e, bir dolu arkadaş koridorlarda stüdyolarda radyonun bahçesinde mutfakta çok güzel anılar çok güzel şeyler yaşadık ...başladığımız modern sabahların da bu kadar süreceğini hiç bilmiyorduk ama... E, ...insanlar öyle oluyor işte böyle birisiyle arkadaşlığın başlıyor... ...o arkadaşlığın ne kadar devam edeceğini bilmiyorsun ama... E, ...üçümüzü bir araya getiren yer de oldu modern sabahlar... E, ...bu kadar yılda neler neler oldu az çok e, yayınımızda anlattık... E, ...anlatamadıklarımızı da bizler biliyoruz ve e, bizi buluşturduğu için... E, bu dostluğun burada e, filizlenmesini, güçlenmesini sağladığı için de Radyo diye çok şey borçluyuz. Evet. Ve arada yanlış yollara saptığımızda, hatalara düştüğümüzde e, birbirimize destek olmamızı, e, zor zamanlarda birbirimize yetişmemizi, elimizi uzatmamızı sağladığı için de e, Radyo diye teşekkür etmemiz gerekiyor. Size de çok teşekkür ediyorum hakikaten de böyle güzel bir şeyi beraber yaptığımız için. İsterseniz ben ee... yani de son olarak tekrar teşekkür edeyim. Fahir en son yine sözü sen kapat ama <gülüyor> ee, bir toplu da cevap vermiş olalım. Çok soru var. Hani bundan sonra ne olacak diye. Bundan sonra radyo otu ee, dosyamız kapanmıştır. Hı hı. E, ama ilerleyen e, dönemlerde başka yerlerde başka yayın kuruluşlarında belki veya başka platformlarda Sesimizi size duyuracağız Çünkü biz esasen yayıncıyız Sevgili dinleyiciler ee, Onu gururla e, Söyleyelim Radyoculuk bizim gerçek mesleğimizdir Buyurun Fahir Bey Evet yani sadece mesleğimiz değil Bir <gülüyor> yaşam biçimi <gülüyor> Hakikaten öyle Valla sanki hiç bitmeyecek gibi Böyle yani sabah saat 7'de Geldiğimizde bile bugün Hani sanki hiç saat 10 olmayacakmış gibi e, hissede hissede insan bir gelmesin istiyor Bol, bol konuştuk Daha 3 yani. saat var konuşacağız zaten diye bir rahat geldik değil mi O zaman e, gerçekten bu lafı çok defalar ettik ama e, belki de tam zamanı en uygun zamanı bugünmüş Onu da son kez ederek huzurlarınızdan ayrılalım Vedalar asla tükenmez Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir hoşça kalın. Normal Hazır mı son şarkımız? Ee, Space Oddity. Ee, şöyle bir hoşça kalın diyelim de ayrı ayrı evet. şey olsun. Evet. Space Oddity de çalmış bir olarak. şekilde kullanılır. Hı. Tek tek. İsterseniz hepimiz bir hoşça kalın diyelim. Hoşçakalın Hoşçakalın Hoşça kalın. Hoşça kalın. Günaydın.